27 Şubat 2016 tarihinde yapılan Giresun Ey Nesil Furkan Derneği'ndeki konuşmadır. Hz. Resulümüzün örnekliği. Biz Müslümanlar için ve aslında bütün insanlıkları için Allah'ın Resulü, Hz. Muhammed'in örnekliği çok önemli. Niye derseniz, çünkü o bir çağ başlattı aslında. Tabii Çağları başlatanlar veyahut çağları kapatanlar bizim kültürümüzde batılılar olduğu için onu görmek istemiyorlar. Onlar kendilerine göre işte şu tarihte çağlar kapandı, bu tarihte çağlar açıldı diye bir anlatım getiriyorlar. Ama gerçekten Resulümüzü öğrendikleri zaman, onun yaptıklarını öğrendikleri zaman onun İslam'ı tebliğ ettiğinden itibaren bir çağ değişti. Çünkü o güne göre İranlılar vardı, Sasani İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu devam ediyordu yeryüzünde. <gülüyor> Ve bu imparatorlukların egemen olduğu kültür, aynı zamanda Afrika'ya egemen olan Habaistan İmparatorluğu o dönemde, Yemen Kralları o dönemde çok üstündü. Uzak Doğu'ya gitmiyoruz, oradaki Çin'i, Hindistan'ı ve diğerlerini. Bu bölgeye egemen olan, bugünkü Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Arabistan'a egemen olan kültür, o günkü toplumlarda korkunç derecede insanlığa zulüm üzerine hareketliyordu. Kölelik her şekliyle almışlıkmıştı ve... Resulümüz geldi, orada tarihlerinde hiçbir zaman site devlet anlayışından çıkamamış Arap topluluğuna. Tarihinde hiçbir zaman devlet olamamış. Nasıl bir devlet? İki şehir bir araya gelip devlet olamamışlar. O geldi, çalışmalarına başladı, Allah'tan aldığı ayetleri tebliğe ve çok kısa bir sürede hayatının aşağı yukarı işte 23 yıllık hikayesi var. Arabistan İmparatorluğu kurdu. Bütün Arabistan'daki o günkü devletleri, küçük küçük devletleri, büyük büyük devletleri, şehir devletlerini toparladı. Bir imparatorluk kurdu. 1500 yıllık bir kültüre sahip olan Sarsana İmparatorluğu yani İran İmparatorluğu sarsılmaya başladı. Rasullah'ın kurduğu ordunun önünde Roma İmparatorluğu tebrikte karşısına çıkamadı. Geri kaçtı. Bunlar önemli halseverdi. Ben bu girişten sonra şunu söylemek istiyorum. Resulümüz bize Allah tarafından ayetliğiyle örnek kılınmıştır. Ne diyor? Nur Suresi 34. ayetinde Anlı olsun ki biz size açık açık bildirilen ayetler, sizden önce yaşamış gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Ayetinde. Bu şekilde söyledikten sonra diyor ki Mümtehne Suresi'nde anlı olsun ki onlar sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için Güzel bir örnek. Kimler? Allah'ın rasuller olarak gönderdiği insanlar. Adem'den Hz. Resulümüz Muhammed'e kadar bütün rasuller insanlar için çok güzel örnektir, öğüttür Genel ifadelerden çok farklı bir şekilde Allah Ahzab suresinde yine 21. ayetinde şöyle diyor. Andolsun ki Allah Resulü sizin için Allah'a ve ahiret binle kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok zikredenler için çok güzel bir örnektir. Şimdi toplumumuzda baktığınız zaman toplumumuzdaki gençler olsun, insanlar olsun kendilerine örnek insan edinmiyorlar. Ona idol deniyor bugün. İşte benim idolüm şu, benim idolüm bu gibi, benim örneğim bu, insanlık örneğim bu gibi laflar etmiyorlar. Allah da diyor ki bize eğer insanlardan bir insanı örnek kılacaksanız kendinize benim gönderdiğim Resulüler sizin için en güzel örnektir. Niye? Şimdi bunun niyelerine gireceğiz. Neden böyle? Niye? İlk önce çölüm ortasında biraz önce söz ettiğim gibi bütün Arabistan'a egemen olan bir imparatorluk çıkardı evvela. Bu önemli bir kaydı. Önemli neden? Bir bakıma bir bakıyorsunuz hiç devlet nedir bilmeyen topluma koskoca bir imparatorluk çıkardı. Bir devrim meydana getirdi bugünkü tabirle. Eski tabirle bir infilat meydana geldi. Bugünkü tabirle bir devrim meydana geldi. Bir imparatorluk ortaya çıktı. Peki bu devrimle sadece devlet mi oldu? Hayır, yeni bir insanlık anlayışı gündeme geldi. Yeni bir tarih yazıldı. İnsanlığın ifadeleri değişti. Devlet anlayışları değişti. Toplumdaki insanların ilişkileri değişti. Beyaz seyah ilişkileri, köle hür ilişkileri değişti. Kadın erkek ilişkileri değişti eskiye göre. Her şey farklılaştı. Allah'ın gönderdiği elçilerin Müslümanlara bütün insanlığa örnekliği çok önemli. Sadece mesela biz bugün Batı dünyasının liderlerine bakıyoruz, onların efendim düşüncelerini okuyoruz, kitaplarını okuyoruz. İşte Kandy şöyle yaptı, bilmem kim böyle yaptı, Stalin böyle yaptı, Marx böyle yaptı diyoruz. İşte tarihten örnekler veriyoruz. İşte kölelerin özgürlük savaşı, Spartak'ı istiyoruz, anlatıyoruz. Anlatıyorlar ama aslında bilseler Hazreti Muhammed'in yaptığı hareketler hepsinden daha önemli. Bunun farkında değil. Aklımızla... Muhakememizle, irademizle Allah'ın dini, İslam'ı anlamaya, yaşamaya çalışan bizlerin, Allah'ın rasullerinin dini, anlayış ve yaşama biçimlerini kavramak ayetleri daha doğru anlamamıza, yaşamamıza neden olacak. Şimdi toplumumuza baktığımız zaman, İslam'ı nereden öğreniyoruz dediğimiz zaman, örneğini kimden alıyoruz dediğimiz zaman kafamızda binlerce soru doğuyor. Kimden alıyoruz? İşte önümüzde ya hacıya, hocayı görüyoruz ya işte bir kişiyi görüyoruz veyahut da herhangi bir insanı görüyoruz. Ama her şeyin kaynağını görmek önemli. Nedir her şeyin kaynağını? Önce Allah, onu göreceğiz. O ne diyor? Bu konuda diyor örnek alacağınız kişi, gönderdiğim rasullerdir. Dikkat ediyorsanız, gönderdiğim rasul demiyor sadece. Gönderdiğim rasullerdir diyor. Sadece Muhammed'e örnek göstermiyor. Onun için kıssalarda başka rasullerden de örnek veriyor. Önceki rasullerden. Adem'den, rasulümüz Muhammed'e kadar gelen bütün rasullerimizden örnek veriyor. Bizim için sadece Hz. Muhammed bizim Resulümüz değil. Adem'de, Musa'da, İbrahim'de, Lut'ta, Salih'te, Hud'ta hepsi. Hepsi Müslümanlar için Resulümüzdür. Onun için bize örnek veriyor. Resullerim diyor ayette açıkta çoğaltıyor. Teknik kullanmıyor. Ama biz Kur'an'la gönderilen neye bağlıyız? Hukuki kurallara bağlıyız. Dinin temel kurallarına bağlıyız. Ama örneklikte bütün Resullerimize bağlıyız. Yani İbrahim'in de örnekliğine bağlıyız. Musa'nın da örnekliğine bağlıyız. İsa'nın da örnekliğine bağlıyız. Davud'un da örnekliğine bağlıyız. Onların ortaya koyduğu tavırda ne var? Onların ortaya koyduğu tavırda onlar bu örneklikleri yaparken kendi kafalarına göre yapmadılar. Bunlar ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Biz insan olarak Resul değiliz. Herhangi bir insansız. Allah'tan herhangi bir ayeti okuduğumuz zaman kendimiz anlıyoruz, aklımızı ortaya koyuyoruz, fikrimizi ortaya koyuyoruz, becerilerimizi ortaya koyuyoruz, bilgilerimizi ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bu ayet varlama geliyor diyoruz. <gülüyor> Fakat onlar öyle değil. Onlar ayetleri anlama noktasında kendi akıllarını, kendi muhakemelerini ortaya koymuyorlar. Onlarda bir risalet makamı var. Allah risalet makamını bize farklı anlat ve farklı dile getiriyor. Risalet makamından kasıt ne? Biz eğer İslam'a inanıyor isek, Müslüman olmuş isek, biz müminlik makamına çıkıyoruz. Müslüman oluyoruz. O makamı dolduruyoruz. Ama Risalet makamı farklı bir şey. Rasuller de aynı zamanda mümin, aynı zamanda ne? Müslüman. Onlar da bizim gibi aynı zamanda inanıyorlar ve İslam'a teslim oldukları zaman Müslüman ve mümin oluyorlar. Fakat bizden farklı. Onlar Risalet makamına sahip oluyor. Allah bunu bize bir ayette şöyle anlatıyor. Tabi biz ona öyle anlarsak öyle ama anlamazsak anlamıyoruz. Diyor ki Allah Resulüne sen diyor ayetler sana okunurken dilini depreştirme. Anlamak için uğraşma. Onu sana anlatacak ve onu senin kalbine yazacak biziz diyor Allah. Bizden farklılar. Şimdi ben Mehmet Çoban veya işte İzzet kardeşimiz veya diğer arkadaşlarımız bir ayeti okurken ne yapıyorlar? Anlamak için gayret gösteriyor hafızalarına yazmak için gayret gösteriyorlar. O ayeti doğru bir şekilde idrak etmek ve hayatlarına uygulamak için ne yapıyorlar? Gayret gösteriyorlar. Ama Allah Rasulüne diyor ki, sen bunu yapma, sen Rasulsün, Risale sahibisin, sen gayret göstermeyeceksin. Sen sana öğretileni yapacaksın, sana anlatılanı yapacaksın, sana ayet gönderildiği zaman onun anlamını sana öğreteceğiz onun nasıl anlaşılacağını, nasıl uygulanacağını sana öğreteceğiz. Peki böyle olmasaydı ne olurdu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Adem'den Muhammed Resulümüze kadar bütün Resullerimizin risalet sıfatı olan bütün Resullerimizin konumu aynı. Aynı şey Adem için de geçerli. Aynı şey İbrahim için de geçerli. Aynı şey Musa için de geçerli. Onlara da Allah gönderdiği ayetleri dilinizi debreştirme, anlamak için gayret göstermeyin. Onları sizin sizin aklınıza yazacak, size anlatacak ve hayatınızda uygulamak için nasıl olması gerektiğini öğretecek Allah'tır dedi. Dolayısıyla şöyle bir şey diyemiyoruz. Yani Allah'tan Musa'ya ayet geldiği zaman Musa kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle, kendi anlayışıyla, kendi bilgisiyle ayetleri anlamadı, öğretildi. İsa'ya ayet geldiği zaman İsa kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle ayetleri anlamadı, öğretildi. Muhammed'e Ayetler geldiği zaman Muhammed de kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle anlamadı. Öğretildi. Peki biz? Bizde Risalet yok. Biz kendi aklımızla, kendi muhakememizle, kendi idrakimizle anlamakla mükellef olan insanlarız. Onlardan farklı olarak. Onların böyle bir konumu yok. Onlar Risalet sıfatı olarak onlara öğretildi. İşte Allah diyor ki siz insanlar ayetlerimi okuduğunuz zaman kendi anlayışınızla kendi idrakinizle, kendi muhakemenizle, kendi akredişinizle ve kendi bilgilerinizle ayetlerimi anlamaya çalışabilirsiniz. Bunun için gayret gösterebilirsiniz. Ama sizden olan, insanlardan olan kişileri seçtik Rasul olarak onlara insani özelliklerle anlama değil, Risale sıfatıyla anlattık, öğrettik. Bu anlama işinde onlara uyarsanız onların anladığı gibi Resul Muhammed'in anladığı gibi anlarsanız, Resul Muhammed'in uyguladığı gibi uygularsanız kendi aklınızı, kendi muhakemenizi aşarsınız. Ayetleri kendi aklınıza, kendi muhakemenize sığdırmazsınız. Eğer kendi kendinize kalırsanız o zaman ayetleri kendi aklınızla. Ben anlarım kendi aklımla. İzzet anlar kendi aklımla. Siz anlarsınız kendi aklımla. O anlar kendi aklıyla. Böylece ayetleri kendi aklımıza sığdırırız. İşte onun diyor ki Allah, Resul'ün Muhammedi, rasullerimi örnek alır. Onlar ayetleri aklına sığdıran insanlar değildi. Onlar kendilerine Allah'ın öğrettiği şekilde ayetleri anlayıp hayatlarına uygulayan insanlardı. Aramızdaki fark var. Rasullerle insanlar arasında. Onun için Allah rasullere uymamızı istiyor. Onlar gibi ayetleri anlamızı, onlar gibi ayetlerin yaşanılması istiyor. Bunu da ayetleriyle emretiyor. Okutun ayet. Allah'ın gönderdiği ayetler o topluma açık bir şekilde kendi ifadeleriyle indi. Hangi dili konuşuyorlar, hangi lehçeyi konuşuyorlar, nasıl konuşuyorlar, nasıl anlıyorlar, nasıl anlaşıyorlar ise ayetler öyle indi. Buna rağmen Allah böyle dedi. Yani Araplar o gün yaşarken Medine'de Medine lehçesi, Mekke'de Mehke lehçesi konuşuluyordu. Mekke'de inen ayetler lehçesiyle, Mekke lehçesiyle, Arapların'ın Mekke lehçesiyle, Medine'de inenler Medine lehçesiyle geldi. Yani o günkü insanlar konuştukları diller, anladıkları dille ayetler kendilerine geldiği halde, kendileri anlayabilecekleri halde konuştukları dille olduğu için. Yine de öyleyken Allah ayetlerini gönderip ne dedi? Ayetleri anlamada, ayetleri uygulamada Resulü örnek alın dedi. Ayetler inip dururken. inen ayetleri insanlar okurken, idrak ederken dedi ki yine de Resulü örnek alın. Kendi anlayışlarınızla onunla test edin dedi. Neden? Aynı dili konuşsa da, aynı lehçeyi konuşsa da, ayetler öyle de gelse her insan kendi akıl zirvesiyle, kendi akıl sınırıyla anlıyordu. Aynı dili konuşabilir İşte bugün biz Türkçe konuşuyoruz. Ortaya da Türkçe cümlelerle konuştuğumuz zaman, bir sohbet yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Aynı dili konuştuğumuz halde birbirimizi anlamadığımız da diyor, değil mi? Aynı şey konuşuyoruz ya. Değişik bir şey konuşmuyoruz. Türkçe konuşuyoruz ya. Hatta bazen böyle baktık anlamıyor soruyoruz. Ya ben arkadaş İngilizce mi konuşuyorum? Türkçe konuşuyorum. Niye anlamıyorsun diyoruz. Ya başka bir dilden mi konuşuyorum diyoruz Ama anlamıyorsun. Demek ki aynı dili konuşmak, aynı lehçeyi konuşmak yetmiyor. Hadi ben İzmir'den geldim Ispartalı'yım. En halkından olanlar bir araya gelsinler. Aynı şeyi konuşuyorlar. Konuşurken birbirlerini anlamadıklar oluyor mu? Oluyor. Niye? Demek ki ayetlerin aynı lehçeyle, aynı dille gelmesi de yetmiyor. Onun için Allah Risalet makamında diyor ki anlayışlarınızı gidin. Resulümün anlayışıyla onun anladığı şekliyle test edin. Ona sorun son tahilde. Şimdi o gün böyleyse ki ayetler o gün girdi değil mi? E bugün halayla bize de aynı şey söyleniyor. Yani siz kendi aklınıza göre kendi çağınızda ayetleri anlayabilirsiniz. Kendi kafanıza göre. Ama o anlayışları Resulün anlayışıyla ve Resulün uygulayışıyla test etmedikten sonra... ...doğru olup olmadığına kanaat getiremezsiniz değil Ama bugün insan çok cesur yani. Neden? Çünkü diyor bu kadar emeğe gerek yok diyor. Ne olacak diyor işte. O diyor, mehalde çevrilmiş diyor. Okurum diyor. Anlarım diyor. Hükmederim diyor. Peki çeviri hatalar olabilir mi diye soruyorum. Olabilir diyor. Peki çevirenler kendi anlayışlarını çeviriye koyabilirler mi diyorum. Koyabilirler diyor. E o zaman diyorum nasıl oluyor? Soruyorum. Nasıl oluyor? Çeviri hatası olabilir Çevirenler kendi anlayışlarını koyabilir. Mesela Kur'an'ı bir profesör çevirdi. Anlayışı Hanefi mezhebinden ise Hanefi mezhebine göre çevirir değil mi? O kişi eğer Şafii mezhebindense Şafii mezhebine göre çevirir değil mi? O kişiyi çeviren, meali çeviren arkadaşımızın eğer tarikat yönü varsa, tasavvuf yönü varsa tasavvufa göre çevirir değil mi? O arkadaşımız çeviri yaparken radikal bir İslami düşüncesine sahipse ona göre çevirir değil mi? Utar mı o zaman çevirirler? O zaman bütün çeviricilerin başvuracağı şey acaba bu ayeti Resul Muhammed nasıl anladı, nasıl uyguladı diye sorması gerekmiyor mu? Sadece dil bilmek çeviriciye yetiyor mu? Sorgusunda elbette gerekiyor. Dille çevirirken aynı zamanda Resulullah bunu nasıl anladı, nasıl hayatına uyguladı diye test etmesi gerekiyor. Peki ediyor mu diye bu zaman benim tecrübeme göre çoğu yetmiyor. Ben diyor gayet güzel Arapça'yı biliyorum diyor. biraz da kültürüm var diye çevirip geçiyor. Ben çevirenlere de soruyorum. Karşılaştığım zaman. Meal çevirenlere soruyorum. Bu testleri yapıyor musunuz diyorum. Nereden çıktı diyor. Bilmemiz yetmez mi? Çeviriyoruz işte diyor. Nereden çıktı diyor. Biz çevireceğiz. Siz okuyacağız diyor. Vahiy inzaliyle vahiy tebliğ arasındaki fark. Bir başlık attım. Vahiy inzali ne demek? Allah rasullerine vahyin gelişi demek. Allah rasullerine vahiy Allah'ın gücü ve kontrolü altında geliyor. Ve deminki dediğim ifadeyle ne diyor? Sen onu çarçabıcak anlamak, hıfzına yazmak ve ne anlama geldiğini düşünmek zorunda değilsin. Bırak, dilini depreştirme, uğraşma, inzal oluyor. Dinle, sana okunanı dinle. Onun anlamı, onun hıfzı Rabbin tarafından sana yazılacaktır deniyor. Bu inzal. Peki tebliğ ne? Tebliğ Allah Resulü aldı. Anlamı ve ayetin aslı hırsına yazıldı. Unutması da mümkün değil değil mi? Çünkü Allah unutturmazsa unutmuyor. Allah da öyle diyor. Unutturmadığımız bir unutmazsın diyor ayette. Yazıldı, çıkıyor. Yanındaki diyelim hanımı Hatice'ye, hanımı Ayşe'ye, hanımı Sümeyye'ye, arkadaşı Ebu e, Osman'a, Ömer'e, Talha bin e tebliğ ediyor veya başkalarına. İnzal mi? Yani Resulullah ayetleri tebliğ ederken tebliğ ettiği kişilere anlatırken, ayetleri okurken o kişilerin hıfzına yazıyor mu? Hayır. Anlatıyor sadece. Benim Hı. size anlattığım gibi, benim size okuduğum gibi. Onlar Resulullah'ın kendilerine tebliğlerini kendileri hıfz diyor, Kendileri aklına yazıyor. Kendileri anlamaya çalışıyor. İnzal'den farklı olarak. Tebliğ bu. Tebliğ ile inzal farklı. Rasuller tebliğ ediyor. Allah Rasullerine inzal ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Allah Rasullerine tebliğ etmiyor. Arapça kelimenin özelliği bahsediyorum ben size. Birisi inzal, yazılıyor. Anlamıyla, varlığıyla, hıfsına yazılıyor. Diğerinde sadece tebliğ etmiyor. Allah Rasullerine tebliğ etmiyor. İnzal ediyor. Rasulleri tebliğ ediyor. Bizimki gibi. Biz de Müslümanız ya. Biz de tebliğ ediyoruz. Rasullullah da Müslüman. O da tebliğ ediyor. Müminler hepsi tebliğ ile görevli. İster Rasul olsun, isterse olmasın fark etmiyor. Müminler ve Rasuller arasında fark ne? Müminlere inzal olmuyor, tebliğ oluyor. Rasuller bize tebliğ ediyor. Ama Rasullere Allah inzal ediyor. Bize yetmiyor. Etsin zaten Rasul olacağız. Rasullüğün inzal kavramının bizde var olduğunu söyleyeceğiz, değil mi? Ama diyemiyoruz, böyle bir şey yok diyoruz. Ama bakıyoruz günümüzde diyenler var. Diyor ki Rasullük elçiliktir, biz de elçiiz diyor. Bazen karşılaşıyorum mutlu tur insanlarla soruyorum. Sana inzar oluyor mu? Ne demek diyor. O zaman şu ayeti doğru oku. Ona inzar oldu. Sana oldu mu? Sana vahiy geliyor mu? E, gelmiyor. Peki ne yapıyorsun? E, ben de diyor işte mealden okuyorum. Onu da bir başkasına anlatıyorum Resul gibi. Elçilik yapıyor. Resul sadece bu şekilde elçilik yapmadı. Onun Risalet kavramında ona inzar olmuştu. Sana oluyor mu? Yok diyor. O zaman senin elçiliğin yeri aksak bir şey yani Sen sadece tebliğ edin yani. Değil mi? Sadece tebliğ eden elçi değil. Tebliğ edenlere elçi demiş olsaydı Allah, Ebu Bekir'e de elçi derdi, Osman'a da elçi derdi, Ali'ye de elçi derdi. Hatta hatırlayın Tevbe suresinin ilk ayetleri geldiği zaman Müslümanlar ilk haccını gerçekleştirmek için yola çıkmışlardı. Başlarında komutan, haç emiri olarak atanan Ebu Bekir'di, kafile yola çıkmıştı. Tevbe suresinin ilk ayetleri geldi. Hemen Ali'yi çağırdı. Resulullah dedi ki bu ayetleri gideceksin. Hac sırasında Mekke'de okuyacaksın dedi. Ali dedi ki Ya Resulullah hac emiri ben değilim ki Ebu Bekir, O okusun. Ben ona söyleyeyim. Yok dedi sen okuyacaksın. Şimdi Ali'ye Mekke'de Müslümanların ilk hacında Tevbe suresinin ilk gelen ayetini okuduğu için Resulullah Ali'ye sen resulsün dedi mi? Böyle bir şey var mı? Okuyorsunuz Kur'an'ı. Hem orijinalinden hem, hem mealinden okuyorsunuz. Müminlere, Resulün arkadaşlarına, sahabelere Allah'ın Risale sıfatını verdiğini, siz de benim Resulümüzüm dediğini duyduruz. Allah sadece kendisine inzal olunanlara, vahiy gelenlere Resulüm dedi. İbrahim'e, Adem'e, Lut'a, Musa'ya, İsa'ya, Muhammed'e, Sali'ye, Kur'da. Tebliğler için değil dikkatini çekiyorum. Inzar olduğu için. Tebliğ ettikleri için değil, kendilerine vahiy inzarı Allah'ın Resullerinin seçmesindeki hikmet. Niye seçiyor? Niye tarih boyunca rasuller seçilmiş? İnsanlar bu işi çözemez miydi? Şimdi Allah'ın rasulleri gelmişti, ne yapmış? Toplumda, insanlıkta, dünyada ne yapmış diye bir soru sorduğunuz zaman Efendim köleliği kaldırdı, örnekleyelim. İnsanlara adaleti getirdi. İnsanların arasında zulmü kaldırdı. İnsanlara Allah'ın verdiği nimetleri hak ve adalet şeklinde paylaştırdı. İnsanın iyi bir insan olmasından çalıştı. İnsanlar arasındaki kötülüğü engelledi. Sayın. Peki bütün bunları insanlar kendisi yapamaz mıydı? köleliği kaldıramaz mıydı? Veyahut da mal ve varlıkları adaletli bir şekilde paylaştıramaz mıydı? Hiç kafası çalışmıyor muydu? İyiliği, doğruluğu, hakim kılmada insanlar iyiyi, kötüyü bulamaz mıydı? Şu iyidir, şu kötüdür diyemez miydi? Allah insanların yapsına aklı verdi. Muhakeme verdi. Verdiği aklıyla, verdiği mahkemeler insanlar bu özellikleri seçemez miydi? İşte bugün dünyada bir sürü insan var. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair kararlar veriyorlar, fikirler üretiyorlar değil mi? Sistemler üretiyorlar. Şu insanlık için iyidir diyorlar. E geçmişte de bunlar olamaz mıydı? Olurdu. Peki niçin Allah buna rağmen resul seçiyor? Resul Muhammedimizin hayatına baktığımız zaman risalet gelmeden Mekke'deki arkadaşlarıyla toplanmışlar. Hılf-ı Fudul teşkilatını kurmuşlar. Hılf-ı Fudul teşkilatına ne yapıyorlar? İnsanların kaybolan özlerini arıyorlar. Kimse kimseye zulmetmeyecek, kimse kimseye haksızlık edemeyecek, herkes hakkına razı olacak. Kimse kimseyi Zorla kendisine köle kılamayacak. Yaparlarsa karşılarında bizi bulurlar. Teşkilatın özelliği bu değil mi? E bak bulmuşlar. Resul Muhammed'imiz orada Risalet gelmeden çalışılırken ona Risalet geliyor. Neden? Çünkü bu sizin bulduğunuz yetmez diyor. Aklınızda bulduğunuz bu yetmez diyor. Peki de ayetlere baktığımız zaman Resuller gelince neler yapmışlar? Bir, insan zaman içerisinde öyle felsefeler üretmiş ki... Her şeyi kendisinin halledebileceğine inanmış. Her şeyi kendisinin yapabileceğine inanmış. Böylece kendisini tanrılık mertebesine yükseltmiş. Halbuki insan, insan nihayetinde Allah'a kul olur. Tanrılık iddiası olamaz. Ya kendisini yapmış, Firavun gibi, Nemrut gibi ya da diğer bazı insanları tanrılık mertebesine yükseltmiş. Hübe kim, Lat kim, Uzza kim? Tarihi versiyonuna baktığımız zaman bunlar geçmişteki... Arap toplumunun sevilen, sayılan insanları. Arap toplumuna yol gösteren insanları. O kadar çok sevmişler ki onların sevgileriyle, onları unutmamak için rüslerini yapmışlar, Kabe'ye yerleştirmişler. Bizim kutlu önderlerimiz diye. Ve onlara tapmaya başlamışlar. İlahlarımız demişler. Soruyorsunuz kim bunlar? Bizim sevdiklerimiz, bizim ilahlarımız ne yapar? Bize Allah'ın yanında yardım ederler. Şefaat ederler. Onlar Allah'a inanmıyor mu? İnanmıyor. Putperestlere inanmıyor mu Allah'a? İnanmıyorlar. Putperestlerin liderlerinden Resulümüzün dedesi Abdülmuhtalif Ebrehe Kabe'yi gitmeye gelince ne dedi? Ey Allah'ım Kabe senin evin beni ilgilendirmiyor. Benim o evi koruyacak gücüm yok. Onu sen kurtar kurtaracaksan. Gidiyor Ebrehe'ye Kabeyle benim alakam yok diyor. Benim develerim var diyor. Senin diyor, ordunun esir aldığı develerime ver onları bana diyor. Ebrahim bile şaşırıyor diyor ki koskoca Abdülmuttalib diyor ki devesinin peşine mi düştü? O bile şaşırıyor. Onlar Allah'a inkar etmediler ki sevdikleri, saydıkları, tarihten gelen insanları Allah'a ortak kıldılar. Allah'ın yanında dost kıldılar ve dediler ki onlar bizim ilahımız yani bizim en yüce gördüğümüz varlıklar. O ilahlarımız en büyük ilah olan, en yüce gördüğümüz Allah'ın yanında bizim için şefaatçi olurlar dedi ve putlarını yaptılar Kabe'ye yerleştirdiler. Böylece insanı tanrılaştırdılar. İyi insan ilkelerde bulunmak veya insan arasında paylaşımı yapmak çok önemli değil. Allah diyor ki, kumluk özelliğini kaybettiniz. İnsanların haklarını verebilirsiniz. İyi insanlık ilkelerini koyabilirsiniz ama kumluk özelliğini kaybettiniz. Hiçbir zaman kul olarak, yaratılmış olarak siz ilah olamazdınız. Ne kendiniz ne de başkalarını ilah bilemezdiniz. Ama ne yaptınız? Başkalarını ilah bildiniz. Kendinizi ilah ettiğiniz. İşte bu öz, yaratılış özünden sapmadır. Bu sapmayı Allah hatırlatmak için tekrar Risalet gönderiyor. Çünkü insanlar bunu tek başına enlerine aykırı geldiği için kendisini veya da başkasını ilah görmediğini anlatabilmek için sürekli tevil ettiği için Allah diyor ki o tevilleri kaldırıyor. Hayır diyor. Risaleti gönderiyor ve diyor ki bunlar kendilerini mabut etti Hazreti. İlahi tazikler. Medine'ye geliyorsunuz, Medine'de bakıyorsunuz. Tevbe suresinin ayetleri geliyor. Tevbe suresinin 30-31. ayetleri inmiş, Resulullah onu mescidin nebevi'de okurken İbn Hita'im çıkıp geliyor. İbn Hita'im. İbn Hita'im bir papaz. Kardeşi Müslümanlara esir olmuş bir savaşta Medine'ye getirilmiş. Medine'de esaret altındayken kendisine yapılan davranışlardan etkilenmiş ve Müslüman olmuş. Rasulullah'tan izin istemiş. Demiş ki ben ailemi özledim, gidebilir miyim? Git demiş. kardeşi i̇bn Gidiyor memleketine, abisi şaşırıyor. Nasıl geldin sen? Sen resul oldun. Diyor ki abisine Muhammed senin bildiğin bir insan değil. Müslümanlar sizin bildiğiniz gibi değil. Onlar şöyle şöyle şöyle, şöyle insanlar. Ben de Müslüman Nasıl olursun? Bir tartışıyorlar. Diyor ki bana beni çok hesaba çekme. Eğer sen Gerçekten Muhammed'in ve Müslümanların kim olduğunu bilmek istiyorsan git kendisiyle konuş. Nasıl olur diyor ben nasıl giderim Medine'ye? Beni yolda parçalar yok diyor git rahat çıkıyorsan şey bak bak ben ben oradan buraya kadar geldim sen de git İbn İtay çıkmış gelmiş Medine'ye. soruyor Muhammed'le görüşür nerededir? Mescidinle bebi Mescidinle bebi de girmiş topluluk Resulullah onlara nasihat ederken o da çökmüş bir kenara o ara. Bu ayetler geliyor, tebessüf Allah Resulü okuyor. Onlar, Yahudiler ve Hristiyanlar, alimlerini, rahiplerini, hahamlarını, kendilerine bağımlı tiktaz ettiler. Halbuki onlara şirk koşmamaları emredilmişti. İbn-i hemen kalkıyor. Yalan söylüyorsun ya Muhammed diyor. Biz hiçbir zaman alimlerimizi ve rahiplerimizi, papazlarımızı kendimize mağbut tiktaz etmedik diyor. Resulullah diyor, sen kimsin? Ben İbn-i diyor. Ben diyor papazım, boynunda haç var. Oh gibi çıkar diyor. Yakışmamışsak diye. Otur. Çıkar otur. Sizin Hristiyanlık kurallarınızı papazlarınızdan öğrenmiyor musunuz? Alemleriniz size Hristiyanlığı anlatmıyor mu? Rahiplerimiz size Hristiyanlığı öğretmiyor mu? Hanginiz rahiplerimizin, papazlarınızın, alimlerimizin deliğinin dışında bir Hristiyanlık uyguladınız? Kurallarınızı Hristiyanlığın kurallarına alimleriniz koydu. Papazlarınız koydu. Allah bu konuda ne diyor dediniz mi? Soruyor. Dediler mi? Dedik mi? Biz demedik, işte budur diyor demediniz kiliseye gittiniz papaz bir din anlattı size manasında siz de kabul dediniz. dinimiz bu dedi Allah ne diyor demediniz ve böylece alimlerinizi, rahiplerinizi kendimize <gülüyor> mağbut iddia ettiniz ilah iddia ettiniz İşte bu öz gelen rasullerle öğretilmeye başlandı açıklandı, şeffaflaştırılıyor doğrusuyla, saptırmasıyla değil insanın dünya yaşamındaki anlamı nedir? bu öz kaybolmuştu Kayboluyordu zaman zaman. İnsanların şeytani vesveselerinden dolayı, gelen şeytani vesveselerden dolayı, <gülüyor> dünyevi heveslerinden dolayı, dünyevi arzularından dolayı dünyadaki yaşamının anlamını kaybediyor insan. İsa'ya tabi olmuş anlamını kaybetmiş. iddia ediyor ki ben İsa'nın arkasından gidiyorum Musa'ya tabi olmuş anlamını kaybetmiş. Allah Muhammed Resulü gönderiyor tekrar o anlamları İnsanın niye yaratıldığını, dünyada niye var olduğunu ve dünya hayatından sonra neler başına geleceğini tekrar hatırlatıyor. Çünkü onlar kaybetmiş, papazları araya girmiş, hahamları araya girmiş, alimleri araya girmiş, kaybettirmişler. Peki ben soruyorum şimdi, Müslümanlar niye yaratıldığını ve dünyadaki yaşamın anlamını biliyorlar mı? Biliyorlar. Yoksa yine şeytani vesveselerle, Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi dünya meşgalilerine kaybolmuş Dünya hırsına kendisini kaptırmış. Allah'ın hesabı neymiş, ne değilmiş diye hiçbir hesap yapmadan, kitap yapmadan o bir şekilde hayatı yaşayıp sonra tabudun içinde eyvallah derken geçmişine baktığınız zaman hangi gün hangi şeyi Allah için yaptığını veya Allah'ın kurallarına yaptığı, göre yaptığını, Allah'ın kurallarına göre yaptığını felsefesini, düşüncesini, sorumlusunu sormuş. Bizim toplumumuzda mesela çok meşhur işte. Gelir, musalla taşına vatandaş konur, imam döner. Ey cemaat-ı nasıl bilirsiniz? Ey biriz. Hep iki yani. Hep riyakız. Yahu şahit olduğumuz bir şeye bakın. Biraz sonra hakkında demediğimizi bırakmayacağımız bir insan için kocanın sorumlusuna karşılık ey biriz. dedik bitti. Halbuki hemen oradan çıkıp da namazdan çıktığımız zaman daha böyle cenazesi mezara doğru giderken Ulan şu deviz neler yapmadı neler yapmadı sayıp döktürüyoruz. Halbuki Müslüman'a iki yüzlük değil mi? Halbuki şimdi bakınız mezarlara hani gidip de Kur'an okuyorlar ya bugün mezar başlarında. Yansın suresi de diyor ya bu Kur'an ölüler için değildir, diller içindir diyor ya. bir fatih yok ya. Bir gün diyorlar. Ya Resulullah bazılarımız mezarların başına gidip Kur'an okuyor. Ölülere faydası yok, kendisi için okuyorsa mesele yok diyor, hadiste. Ölülerek faydası yok, okuduğu Kur'an'ın da, kendisi için okuyorsa mesele yok. Yani, altına şerh düşmüş nakleden Diyor ki, mezarın başına gidip de, kendi sonunda olsa mezarda olacağını bilip de, ayetleri onu anlamak için, onun değerini anlamak için, yaşamanın değerini anlamak için okuyorsa mesele yok. Kendisi için okuyorsa değilse, oradaki ölü için okuması hiçbir şey ifade etmez. Öldü zaten, şap kapandı. Sen istediğin o bu arkasında oku. Ama mezarın başına gidip de ben de bir gün buraya gireceğim. Girmeden Allah'ın ayetlerini okuyup da kendime yok bulayım, kendime ayar çekeyim diye okuyorsa o zaman ne İşte bu özü iyi bir şekilde anlatmaya geliyor Resuller. Bu özü. Mezar başlarında Kur'an okumayı değil, mezar başlarında Tevrat okumayı değil, mezar başlarında İncil okumayı değil. O mezar başlarında kendimiz için okumayı öğretmeye geliyor. Onun için geldik. Hak ve adalet temellerini öğretiyor. Her insana göre hak ve adalet temelleri akla göre, mahkemeye göre bulunabilir. Ben Mehmet Çoban olarak çıkarım derim ki haklar şunlar şunlardır, adalet şudur şudur. Buradaki her bir arkadaşımız kendi aklıyla, kendi fikriyle, kendi muhakemesiyle şurada hak var, burada adalet var diyebilir. Özgür. Peki bizim ortaya koyduğumuz hak ve adalet kavramları birbirine çatışır mı? Çatışır. Sen bir daha hak var, şurada hak vardır. Ben derim ki orada değil de şurada hak var. Diyebilir miyim? Diyebiliriz. Ama Risalet geliyor. Resuller diyor ki, insanların bulduğu hak ve menfaatler değil önemli olan. Adalet, onların tarif ettiği adalet değil önemli olan. Önemli olan ve doğru olan, yanlış olmayan, eksik olmayan hak ve adalet kavramları Rabbinizin söylediği haklardır Rabbinizin tayin ettiği haklardır, adalettir. Siz insan olarak kendiniz hak ve menfaatleri, adalet kavramlarını bulabilirsiniz. Dünyanın hukukçuları toplanıp, insanlık için adalet kavramları üretebilir, hak kavramları üretebilir. İşte her insanlık ilkeleri beyannamesi yayınlandı. Toplandılar, gittiler, Avrupalılar, insanlık hakları beyannamesi yayınladılar. Altına Türkiye Cumhuriyeti tattı. Ne değişti? Aynı insanlar. Orta Doğu'yu kan çeviriyor, dünyayı kan çeviriyor. Aynı insanlar kendi memleketini, kendi şehrini, kendi ülkesine bırakıp gidiyor. Başkalarının memleketine, başkalarının ülkelerine, başkalarının evine, barkına musallat oluyor değil mi? İşgal ediyor. Hani hak, hani adalet? Demek ki senin koyduğun adalet veya senin koyduğun hak bir şey ifade etmiyor. Peki bunları yaparken kendilerine delirtiyorlar mı biz zalimiz? delirtmiyorlar. İşte orada bu kavramların doğrusunu kim bilir? Bu kavramların doğrusunu Allah bilir. Allah der ki şurada hakkınız vardır, şurada menfaatiniz vardır, şurada adalet vardır. Aksade sizin ürettikleriniz hak ve adalet kavramları değildir. İnsanlar arzu ve hevesleriyle sürekli fahşaya girerler. Fahşa, aşırı gitmek. Hani diyoruz ya faiş fiyatı sattı, fahşadan geliyor. Pahalıya sattı, normal fiyatı bu değildi diyoruz ya o oradan geliyor. Fahşaya gitmek. ''Arzu ve hevesleriyle insanlar fahşaya gider.'' Furkan suresinin 43. ayetinde ne diyor? ''Onlar heva ve heveslerini kendilerine mafid iddiaz ettiler, tanrılaştırdılar.'' Arzularını, heveslerini, dünyaya ilişkin bütün kavramlarını ilahlaştırdılar. İşte bakınız, hayat kuruyoruz, ev kuruyoruz, düğün yapıyoruz, iş kuruyoruz, bir yaşam kuruyoruz kendimize. Bir tane tanrımız var, el alem tanrısı. Gerçek, Allah yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Hani inanıyoruz ya Allah'a Allah yanında hiçbir şey ifade etmiyor Tek gerçek Tanrımız var El Alem Tanrısı Ne der El Alem? <gülüyor> Hemen o geliyor aklımıza Rabbimiz Allah'tır ne der diye soran yok Düğün yapacak Rabbimiz Allah ne der? Önemli değil o sussun şu anda Ev kuracak Allah ne der diye soran yok İkili ilişkiler kuracak Allah nedir diye soran yok bir şeyin doğrusunu yanlışını söyleyecek bu konuda Allah nedir diye soran yok bir tane tanrımız var gerçek hayatımıza inmiş aklımıza, mahkememize, hayallerimize, düşlerimize her şeyimize hakim olmuş kim? el alem tanrısı kim koydu? şimdi bu tanrıyı değiştirecek kim? Allah'ın gönderdiği vahiyler bozulmamış olsaydı değiştirecek bozulmamış vahidi. peki Allah'ın gönderdiği vahiyler bozulup tahrif edildiyse o zaman bir rasuldür değil mi? Gerçeği olduğu gibi açıklayacak. Çünkü elalem tanrısına inananlar gerçeği açıklayamaz. Neden? Çünkü elalemden yine korkarlar. O tanrıdan. Çünkü o tanrı der ki, gerçeği açıklama. Elalem nedir? Enayi mi siz? O kadar hakim. İşte o elalem tanrısı değişmek zorunda. Yok olmak zorunda. Neyle? ile? ile. Vahiy diyor ki, elalem tanrısı batın bir tanrı. Gerçek Tanrımız, gerçek yaratıcı olan, sizi yaratan Rabbinizdir. El alem Tanrımız ne der diyeceğimize, Rabbimiz ne der diye soracaksınız. İşte ayetler bunu anlatıyor. Resul bunu anlatıyor. Resul Mekke'de el alem ne der deseydi ne olurdu? Veya Resul ve arkadaşları, sahabe dediğimiz insanlar el alem ne der deseydi ne olurdu? Zulme karşı çıkmak, zulüm yapmama esasında yaşanmak. <gülüyor> Bu özler kayboldu. Zulüm kavramı kayboldu risalet gelmeden önce. Risalet onun için geliyor. Zulme karşı çıkmak denilen unsurlar kayboldu. Hılf kuruldu ama hılf yetmedi. Çünkü putperestlik devam ediyor. Hılf putperestliğe karşı çıkmadı. Tarihten hatırlıyor musunuz? Hılf ufudur putperestliğe karşı çıktı mı? Demek ki hılf gücü putperestliğe yetmedi. El alem tanrılarına yetmedi o zaman. Allah hıralar Muhammed'i buldu, ona risaleti verdi. El alem tanrıları yetmiyor. Ortadan kalkmadı. Tutperestlik ortadan kalkmadı. Fızıl işe yaramadı. Yahudilerde de iş yok. Onlar kendilerine el alemlerine buldular. Bir sürü haham ve alim. Hristiyanlar kendilerine el alemlerine buldular. Bir sürü kafas, rahip ve alim. Peki biz kendimize el alem tanrılarını bulduk mu? Çok mu? Onlardan daha mı çok? Eyvah! Allah diyor ki Huz Suresi'nin 7. ayetinde ''O hanginizin amelinin daha güzel olacağını hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerinde iken göklerin yeri altınlı yaratandır.'' Yemin ederim ki ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz. Biz inanıyor muyuz diriltileceğimize? Gerçek mi? Diriltilip mizana oturup hesap vereceğimize inanıyoruz mu? Soruyorum. İnanmıyoruz mu? Gerçek gerçek. Şimdi bir muhakeme yapalım. Dünyada yaşıyoruz. Yaşamımızdan intihar ediliyoruz. Huzura gideceğiz, hesap vereceğiz. Öleceğiz ve diriltileceğiz. Hesap gününe oturduk. Rabbimiz soruyor. Ey kullar, dünyada kısa bir ömür yaşadınız. Uzun değil ki. Şöyle geriye baktığında bir an, geleceğe baktığımız hangi çok. Ama diyor. O kısa ömürde ne yaptınız? Biz diyoruz ki, ya Rabbi, önce çocuktuk, bir şey anlamıyorduk. Sonra delikanlı olduk, heveslerimiz vardı, adı üstünde delikanlıydık. Sonra işe güce atılmaya çalıştık, diplomasız olmuyordu. orta ortaokul, lise, üniversite derken 20 yılımızı kaybettik. Master, muster derken bir 5 yılımız da bitti. 30 yaşına geldik. 30 yaşında bir makam elde ettik, mevki elde ettik. 20 yıl içerisinde kaybettiklerimizi düşünürken baktık bir eş lazım, bir ev lazım, araba lazım, yazlık lazım, şu lazım, bu lazım. Biz onların derdine düştük, geldik 50 yaşına. Bu sefer emekliğimizin derdine düştük. Bu kadar çalıştık, çabaladık, bu kadar mevki makam peşine koştuk, yorulduk. Şöyle karı koca, şöyle dünyayı gezmeyi düşündük. Para yetmeyecek, iki maaş, iki emekli maaş da yetmiyor. Böyle bir gayyanın içinden geldik, ya Rabbi, dedik gerçeğimizi inkar edemeyeceğiz ki. Biz sussak dilimiz durmayacak. Dilimiz durmasa gözümüz durmayacak. Her şey yazılır. Peki Rabbimiz dedi ki, benim için ne yaptın? Sana yaşam verdim. Seni yarattım. Sana bilgiler gönderdim. Seni imtihan ettiğimi söyledim dünyada. Sana duyuran olmadı mı? Ya Rabbi, duyuran oldu da Hacı Hoca takımı biraz söylüyordu bunlara da inanmamıştık. Hatta o Hacı Hoca takımı biz yaşarken bazı ölüler gidiyordu da mezara doğru Diyorlardı ki hesaba gidiyor. Biz diyorduk ki madem hesaba gidiyor hiç olmazsa iyi olarak şahitlik verelim de belki faydası olur dedik. Yalan yanlış iyidir dedik. Eminim senin içinde demişlerdir iyiyim diye. Diyecek değil mi? Allah hesaba çekecek. Benim için ne yaptın? Bu kadar nimet verdin, yaşam verdin, hesaba geleceğini biliyordun, ne yaptın? Hiçbir şey yapma. O zaman inanma. Allah ayetlerinde öyle diyor. Onlar iman ettik demekler bırakılmazlar, mutlaka imtihan edileceklerdir, mutlaka sınanacaklardır ve onlar imanlarını amellere dönüştürmediği müddetçe zulmedenlerdir. İşte onlar kafirlerin ta diyor. Ben çıkanım. Niçin? Çünkü onlar diyor ahireti inkar etmişlerdir diyor. Çünkü onlar diyor hesabı inkar etmişlerdir diyor. Yarabbi biz inanıyorduk. E inanıyorsan ona göre davranacaktın. İşte hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. Gerçekten mesela bir yerde işçi olarak çalışan, patronun hesabı çekeceğini anladığı zaman, hissettiği zaman iliklerine kadar titri titremiyor mu? Veya bir yerde insan çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımız insan işimizi düz yapmazsa ona hesaba çekmeyi göstermiyor muyuz? Nasıl olur? Hissettirmiyor muyuz? Parımla en sene diyorsun. He? Para veriyoruz ya. Biz dünyada hesaba nasıl çekiliyor insanlar biliyoruz. Ama Allah'ın hesabına gelince inanmıyoruz. Ayreti hikâre ediyoruz. Evet gereği gibi inanmıyoruz. Allah öyle diyor. Onlar gereği gibi düşünmemişlerdir ve gereği gibi inanmamışlardır. Gerçekten Allah'ın hesabına inanmış olsalardı böyle davranmazlardı. Tevbe suresinin ayetini okunurken sahabe anlatıyor. Diyor ki, andolsun bizler Allah'ın Resulü tarafından tevbe suresi okunurken birbirimize bakıyorduk. Hangimiz münafız? Çünkü tevbe suresi gerçekten imal edenlerle münafıkları ayıran bir suredir. Öyle tarifler getirir ki aklınız, hayaliniz yaşar. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Tebbi Suresi'nin 24. ayeti. İsterseniz şurada mealler çık okuyun benimle. Ben Celle'ye okuyacağım meali. Kadınlarını, çocuklarını, babalarını, annelerini, işlerini, aşklarını, evini, barkını, Allah'tan daha çok sevenler, Allah yolundaki mücadeleden daha çok sevenler, Bekleyin Allah'ın azabını. İşte onlar zalimlerdir. Şimdi tartışın. Allah sevgimizi mi daha önde? Allah yanındaki mücadele mi daha önde? Annemizin, babamızın, çocuğumuzun eşlerimizin, kadınlarımızın, işimizin, evimizin, barkımızın sevgisini daha önde. Allah diyor ki bu sevgi noktasında benim sevgim azsa gerçeğe yansıyan onlar zalimdir diyor. Şimdi sahabe okuyor bu ayeti, duyuyor bu ayeti, işitiyor Rasulullah'ın ağzından. titri titremeye başlıyor. Evini düşünüyor, bağını düşünüyor, çocuğunu düşünüyor, her şeyini düşünüyor. Her şeyini hesaba geçiriyor. Allah'ımı daha çok seviyorum, çocuğumu daha çok seviyorum. Allah'ımı daha çok seviyorum, eşimi daha çok seviyorum. Allah'ımı daha çok seviyorum, babamı daha çok seviyorum, annemi, mi? Allah'ımı daha çok seviyorum, hesaba geçiyor ve bunu test etmeye kalkıyor. Bunlardan Allah için vazgeçebilir miyim diye soruyor. Değil mi? Ama bizim hayatımıza baktığımız zaman, biz onlar için Allah'tan vazgeçebiliriz. Çok kolay. İşte bu özleri yakalatmak için Allah Resullerini gönderiyor ve tekrar tekrar ayetlerini gönderiyor. İbrahim dedi ki, bir de benim ağzımdan dinleyin. İbrahim dedi ki, ''Ya Rabbi bana bir çocuk ver, senin yoluna kurban edeyim. Nasıl olacak? Çocuk özlemiyle yan tutuşan İbrahim Rabbine yöneldi, dili sürüştü. O özlemle dedi ki, ''Ya Rabbi bana çocuk ver, senin yoluna kurban edeyim.'' Ne kadar basit bir söz değil mi? Evet. Ne kadar saf bir söz bizim kültürde de var. ''Yoluna kurban olayım, anam babam sana feda olsun.'' Ya bu kadar basit sözler görünse de, hadi gerçekle Allah insanın sözüne imtihan ediyor. Siz diyor sözlerinizi söylemekle kalmazsınız. Rabbiniz mutlaka sizin sözünüzü yerine getirmenizi bekler diyor. Öyle kolay değil öyle. Ben söyledim oldu bitti. Ya ben onu şakadan demiştim. Yok öyle bir şey. İşte İbrahim böyle bir şeye düştü kafa. Ya Yarabbi bana bir çocuk ver yoluna kurban edeyim dedi. Ne valla? Hayati demiyor mu? Biz ona sürekli rüyasını gösterdik. Rüyada sürekli atı batıyor Hani kurban edecektin? Rüyasında sürekli... Oğlunu kurban ettiğini görüyor. Çünkü hatırlatılıyor sürekli. Ayetlerde öyle diyor sürekli hatırlattı bana diyor. Allah'ın onun verdiği sözden dolayı sınıyoruz diyor ayet. Söz verdi hani kurban edeceğim? dedi. Ta ki İbrahim oğlunu kurban etme kararı verinceye kadar Allah onu denedi. Ne zaman karar verdi inançla tamam yarattı. Bu dertten kurtulacağım dedi. Çıktı yola. Allah kalbini biliyor. Kalbi o noktada kesin karar verince tamam dedi Allah. tamam imtihanı kazanır. Değilsel rüyaların arkası gelmeyecek, Böyle basit bir şey değil. Allah bu ayetleri bize niçin gönderiyor? Verdiğiniz sözler öyle basit değil, ahirete inanıyorum kolay bir şey değil, hesaba inanıyorum öyle kolay bir şey değil. Ben Allah için her şeyi yaparım, yok öyle basit değil, fedakarlık gerekiyor, her şeyden. Allah için her şeyi yapmak demek, Allah için her şeyi yapmak demek, her şeyden fedakarlık yapmaktır. Anadan, babadan, oğuldan, candan, işten, açtan, hayattan söylerken çok dikkat etmek gerekiyor. Değilse Allah imtihan eder, sınar. Bir düşünü değil, bin düşüp bir kere söyleyecek. Söylediğimde arkasına arkasında duracaksın. Durmadığın zaman Allah diyor ki, andolsun o sözlerini yerine getirmeyenler ve sözlerinde durmayanların münafıklardır kolay bir şey değil İşte insanların günlük hayat içerisinde verdiği sözleri, söylediği sözleri gevşek almışlar. Yahudiler, Hristiyanlar ne diyor Allah? Onlar sözlerini söyler sonra bakar ayetlerle karşı karşıya geldi sözler hemen ayetleri temin ederler. Öyle değildi. De. Biz onu demek istemedik. Allah'ın da zaten ayeti o manada değil. Kelimelerin yerlerini değiştirirler kelimelerin üzerinde oynamalar yaparlar Allah dedi ki sizin bu şekilde yapmanız yanlış. İnsanlık ilkeleri bozuldu. Resuller geldi düzeltecek. Bozulanlar neydi? Ben başlıkla geçiyorum. Yaratılana saygı yerine saygısızlık geldi. Allah'ın yarattıkları var. Yaratılanlara saygı duyması lazım yaratılanlar ama saygısızlık geldi. İnsana saygı yok, doğaya saygı yok, canlıya saygı yok. Allah yarattı demiyor. Hani toplumda da ya. Bu adam ne biçim ya? Allah yarattık demiyor. Zulmü işliyor bu. Yaratılama sevgi yerine sevgisizlik geldi. Allah'ın yarattıklarını sevmiyor insanlar. Çıkarına göre seviyor. Çıkarı varsa seviyor bir de Allah'ın verdiği nimetleri paylaşma yerine toplayıcılık ve bencillik geldi. Halbuki Allah ayetinde diyor? Rabbinizin verdiği nimetler zenginlerin arasında dolaşan servet olmasın diyor. Paylaşın diyor. Paylaşım yerine toplayıcılık ve bencillik geldi. Birlikte yaşam yerine ayrımcılık geldi. Kabileler ayrıldı, kavimler ayrıldı, insanlar ayrıldı, zengin oldu, yoksul oldu, soylu oldu, soysuz oldu. Her toplumda bir farklılıklar meydana geldi. Barış ve huzur içinde yaşama yerine fitnecilik, huzursuzluk ve savaş geldi. Bozuldu. Eşit haklar üzerine yaşama yerine eşitsizlik ve sınıflar geldi. Bütün bu bozulan özleri Yerine oturtmak gerekiyordu. Kim oturtacak? E bunları yapanlar insanlar. İnsan aklı bunu yaptı. insan duyguları bunu yaptı. insan muhakemesi bunları yaptı. Gökten, yıldızdan bilmenlerden birisi gelip bunları yapmadı ki. Uzaydan varlıklar gelip bunları yapmadı. Dünyada yaşayan insanlar bunları yaptı. Peki bunları yapan insanlar bunları düzeltebilir mi? İşte orada Allah işe ayar koyuyor. Risalet çerçevesinde Resullerine gönderiyor ve diyor ki bunlar düzelecek. Bunlar düzelecek. Ne olacak? Saygısızlık kalkacak. Yarattığım her varlığa saygı duyulacak. Yarattığım her varlık sevilecek. Yarabbi o şey ya o kafir, o münafık, o bilmem ne, o köle, o zenci, o Arap değil, o Türk değil. Nasıl seveyim? Seveceksin ve o sevgiyi göstererek ona doğruyu söyleyeceksin. Gerçekler anlayacaksın toplayıcılık ve bencilik yerine paylaşacaksın. Allah nimetleri bize geçici olarak veriyor. Ve ayetlerde sık sık hatırlatıyor. Ne diyor? Ben dilersem alırım. Yaşam verdim, geri alırım. Mal mülk verdim, geri alırım. İktidar verdim, geri alırım. Makam mevki verdim, geri alırım. Demiyor mu? Ayetlerde diyor. Bakınız. Rasullerden örnek veriyor. Ben şimdi bazı Rasullerin hayatını okuduğum zaman nereden? Kur'an'dan. Gerçekten içimi cızlıyor. İçimi Bir Nuh var yıllarca mücadele vermiş, karısına dair Müslüman etmiş Zaten etma hakkı yok ya. Anlatamamış. Anlatamamış. Bırakmamış. Kalmini yıllarca tek tabanca anlat anlat anlat anlat tık yok. Sen birisin ya Gücüm kalmadı. Ben görevim ya Lut'a bakıyoruz, o da iki. Aynı. Hele İbrahim var, aman Allah. Onun hayatı inşallah benim başıma gelmez. Nevrul'un memleketinde yaşarken Risalet geliyor. Gerçekleri anlattığı için Nemrut'la karşı karşıya geliyor ve Nemrut'un zulmünden kurtuluyor, çöklere kendisini kapağa atıyor kalbiyle. O zamanlar çöllerde kimse yaşamıyor doğrudur. Nemrut'un yaşadığı yer neresi? Bugünkü Mezopotamya, Urfa, Mardin, Şam, Bağdat civarı o bölge. Merkezi Urfa civarı İşte o hikayenin oluştuğu yerler. Oradaki yaşamdan, oradaki bolluk Bereketli yerlerden, Mezopotamya Ovası'ndan, Pırat ve Dicle Nehirlerinin aktığı o merkezden Çöller atıyor topar. Yaşanmaz burada diyor. Çünkü Nemrud'un ortaya koyduğu hayat Onun için bir ateş Bir cehennem. Ateşin içinden Kurtulmak için atıyor. İnananları Beraber ailesini götürüyor. Gidiyor Orlara, yaşam kuruyor. Çölüm Ortasında, bilmediği bir hayat Çölüm ortasından gelip Sulak yerlerde hayat kurmak basit. Ama sulak yerlerden gidip çölde hayat kurmak basit değil. Hadi bir deneyini verelim. Sa'a diye Yahudi kaynaklarından geliyor bu isim. Bir hatunu var. Diyor. Çocuğu olmuyor. Çocuk özlemiyle yana İbrahim. Hacer diyor. Bu sefer iki hatunun arasında kalıyor. Nemrut'tan kurtulduk da hatun. Dır dır Atıyor kafayı bir başka Bir bakıyorsun toplum duramamış. Memleketinde duramamış. İki hatrın arasında duramamış. Allah, benim başıma vermesin böyle bir hal. Bize örneklendirir Allah'a. Böyleyken Rabbine şikayet etmemiş. Böyleyken Rabbine yakınlığından vazgeçmemiş. Böyleyken çocuğunu dahi Rabbi için kurban etmekten vazgeçmemiş bir İbrahim var. Şikayet etmemiş. Ya Rabbi arabes yapıp, bana baştan yarat dememiş. Böyle bir hayat, başıma dert, beni baştan yarat dememiş. Arabes yapmış. Musa'ya bakıyorsun, enteresan. bebekken saraya girmiş, orada Firavun adayı olarak yetiştiriyor. Çünkü Firavun'un kızları diyor ki benim çocuk. Kendi çocuğu olarak yatıyor. Kendi yaşatıyla Firavun'un çocuklarından biriyle beraber büyüyor. Firavun adayı olarak yetiştiriyor. Çünkü Firavun sarayında Firavun soyundan kişi, Firavun ölünce Firavun adayı olarak yetiştiriyor. Şehzadeler gibi, padişah ölünce yerine geçecek. Onun gibi Firavun'un yerine yetiştiriyor. Musa, İsrailoğullarına. Ama durumu ortaya çıkınca kovuluyor. Yollara düşüyor. Bilmediği memlekete düşün. Firavun sarayında, Firavun adayı olarak yetiştirilen birisi, o hayatı kazanmış, o hayatı yaşamış birisi çöle düşüyor. Yeni bir hayat. Saraydan çöle. Medya'ya doğru geliyor. Orada bir hayat kuracak. Şuaib'in hızına talip oluyor. Neyini var? Hiçbir şeyin yok. Sekiz yıl çalış bir hayatını elde etmek için. Kölelik yap. Çalış. Çobanlık yap. Benim evimden çıkmaz. Sekiz yıl bana çalışıyorsan ben hatunumu vereyim senin istediğin veririm diyor. Sekiz yıl çalışıyor bir hatun için. Yazık değil mi? Sekiz yıl için bir hatun için Şimdi siz çalışır mısınız? Birisi, bir bize talip oldunuz, gayet adayınız dedi ki, sekiz yıl bana kur kere kuruş çalış. Sekiz yıl sonra vereceğim sana bizi dedi. Kuşum, bir ömür boyu yıl <gülüyor> Sonra çalışıyorsun sen. Kaldıktan sonra arkasından Sağ süresi geçtim arkadaş? Bak geçti diyor ya. Peki sen mi Devam edelim mi keseyim ben? Devam edeyim. Güzel gidiyor. <gülüyor> Güzel gidiyor peki. Çalışıyor. Şimdi o yetmiyor. Turba bir ışık görüyor. Gidiyor işin peşine. Rabbi ona diyor. Ben şimdi biraz uyandırmak için söylüyorum. Allah diyor ki ona tasını tarahını topla. Mısır'a git. Firavun'a sen azdın de. Yola gitti. Hayda! Adam zaten orada suçlu. Katil damgasıyla korulmuş oraya giderse <gülüyor> cezalandırılacak katil olarak musa değil mi adam öldürmekten koruyor Mısır'dan dönerse katillikten damga yemiş cezalandırılacak ve üstelik İsrail olur oldu ortaya çıkmış üstelik İsrail Mısır'da köle ve Allah da ona diyor ki git onu uyar o azdı şimdi Musa donuk kalıyor nasıl ben orada zaten orada binliyim ve oradan koruldum ve İsrail ben nasıl yapabilirim? Gideceksin. Bir insan olarak düşündüğümüz zaman o hayat çok zor. Oradan çık saraydan çöle gir. Çölde bir hatın için 8 yıl çalış. 8 yıl sonra bir hatın al. Ondan sonra Allah bir ayet gönderecek. Kendisiyle konuşacak diyecek ki tasını tarayını topla. Hadi bir daha tuğulduğun yere git. Oranın en güçlü itidar sahibi ve Tanrı sayılan birisine de ki sen Tanrı değilsin. Sen zalimsin. Sen haktini bilmez misin? Sen yola gel. Hadi buyurun. Bir deneyin bakalım, şöyle düşünün hayatınız. Sen olsaydınız, siz olsaydınız ne olurdu? Ne olurdu? Olurdu. <gülüyor> Muhakkale Dediniz. <gülüyor> Şimdi Süleyman'ı düşünüyorum. Allah Allah! Sanki dilimden şu gelesi geliyor ama korkuyorum. Düşman başına gelmesin öyle bir hayat. Hele bugün Müslümanların hani çok böyle bazı Müslümanlarımızın devlet, devlet dediği bir dönem var ya. Biz işte bir devlet kurarsak şöyle olacak, böyle olacak bir dediği zaman var ya Süleyman'ın hikayesini iyi okusunlar. Allah Nem Suresi'nde başlıyor. Biz Süleyman'a öyle bir iktidar verdik ki O rüzgarlara hakimdi. Ve o kuşlarla konuşuyordu. Ve o cinlere, üfrütlere hakimdi. Onun askerleriydiler. O devrinde en güçlü ve iktidar sahibiydi. Peki? Suresinin sonuna oku. Tahtını yemurt. Tahtı yıkıldıktan sonra Süleyman anladı. Yıkılıp gitti tahtı. Ne iktidar kaldı bir şey kaldı. Hiçbir şey kalmadı ortaya değilim. suresinin sonunda bir şey kalmadı ortaya Yani devlet olmakta o kadar çok matah bir şey değilmiş yani. Şaşalı bir devleti odası Davut’tan alan Süleyman surenin sonunda saltanatını kaybetti, iktidarını kaybetti. de Allah diyor ki ben verir de alırım da. Onlar da sizin için örnekler var. Musa'nın hikayesinde, Davud'un hikayesinde, İsa'nın hikayesinde örnekler mi? Örneklerin tek özü var. Ben veririm de alırım da. Böyle her şey çantada keklif saymıyor. Görevinizi yapın sadece, vermek de almak da bana Görevinizi yapın. Öyle iktidar, iktidar diye zıplayıp durma. İktidar dolanmak nasıl gitti? Öyle ben hiçbir şeye yaramam diye bir durmam bakanım. Yusuf'a bakın bir köleyken iktidar oldu. Öyle ben çok büyük, çağdaş bir mem memlekette yaşıyorum deyip de kendinizi aldatmayın. İbrahim gibi çöylere düşersiniz. O çağdaş, geniş, zengin devletten kurulursunuz. Üstelik ki de kâhatın arasında kalırsınız. Başınız dala girer. hiçbir şey olmaz. Onun için onlaki o hayatlara iyi bakın. Hayatınızdan örnekler alın ve onları uygulayın ki orada bir öz çıkacak. Kul olduğunuzu unutmayacaksınız. Allah'ın verdiğini <gülüyor> alabileceğini aldığını tekrar verebileceğini olmayacaksınız Ve şunu asla demeyeceksiniz. Ben yaparım neticeyi alırım. Bir şey yok. Sen yaparsın neticeyi Allah verir. Nuh'u yaptı da alabildi mi neticeyi? Lut yaptı da alabildi mi neticeyi? Kurut yaptı da alabildi mi neticeyi? Salih yaptı da alabildi mi neticeyi? Peki biz artık bu anlatımlardan sonra Resullerimizi <gülüyor> onların hayatlarını Özellikle Rasul Muhammed'in hayatını öğrenmek zorunda olduğumuzu hissediyor muyuz şu anda? Kendi başımıza, kendi aklımıza bu işi çözeceğimizi zannediyor muyuz? Ben şahsen etmiyorum. Kendi aklıma güvenemem, kendi fikrime güvenemem, kendi şeyime güvenemem. Mutlaka onlardan, onların hayatlarından örnek almam gerektiğini, onları tanımam gerektiğini düşünüyorum. Onun için gayret gösteriyorum. Çünkü ben aciz bir insan. Allah'ın bana verdiği akıllı var, her zaman doğruyu bulmayabilirim. <gülüyor> Allah'ın bana verdiği irade var, her zaman o irade, doğru kararlar vermeyebilir. Allah'ın dene verdiği mahkeme var, güç var, takat var. Onlar her zaman yetmeyebilir. Onlara örnek alacağım. Peki, nereden, nasıl, nasıl, nereden? Şimdi toplumdaki tartışmalara bakıyorum veyahut da toplumdaki insanların söylemlerine bakıyorum. Ben Allah'ın Rasulünü Kur'an'dan öğrenirim. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Doğru mu? Evet, Kur'an'dan öğrenirim. Ama Kur'an bana doğru gelseydi, ama Kur'an'ı ben doğru anlayabilecek bir kapasitedeki bilgiye sahip olsaydım. Ben Türkiye'de yaşıyorum, Türkçe konuşuyorum, Türkçe anlıyorum. Arap olsaydım ne değişecekti? Arapça konuşacaktım, Arapçayla Kur'an okuyacaktım. Şimdi soruyorum, Kur'an 1400 yıl önce indi. O günkü insanların diline indi, o günkü insanların lehçesine indi. Buna rağmen ayetlerin anlamlarını gelip Resul'e sordular. Çoğu zaman değildi. Zaman zaman. Neden? Çünkü Risalet kavramları yoktur bunlarda. Kendi akıllarıyla anlıyorlardı. Kendi muhakemelerle anlıyorlardı. Buna rağmen geri sordular. Ve bin beş geçti, 1400 yıl geçti. Arapça değişti mi? Değişti. Değişti. Her dil gibi Arapça da değişti. Bugün bir Arap okuyor ayetleri. Nerenin Arabı? Mesela Beyrut'un. Mesela Mısır'ın. Mesela Suudi Arabistan'ın. Mesela Bahri'nin. Birbirinden farklı. Anlayabiliyorum ayetleri. Hayır. Neden? Bu şeyleri farklı. Anlamış olsa zaten görülmeyeceğiz. Evet. İmral'da Hasan Be'ye bir kardeşim vardı Suriye ihvanında. Esed'in, şimdiki Esed'in değil Esed'in babasının, Hafız Esed zulmünden kaçarken elindeki silahla Türk sınırından geçmiş. Türk sınırından geçtiği için Türk askerleri tarafından yakalanmış ve mahkemeye çıkarmış, silah kaçakçısı olarak da cezalandırılmış. Aldığı cezayı Hatay Cezayir'de ilk zamanını geçirmiş. Oradaki <gülüyor> mahkumlardan kaçakçı nakliat için siyasi kabul edilmemiş, adli mahkumların yanında konmuş. Türkçeyi öğrenmiş, gayet güzel Türkçe konuşuyor. Zaten daha önce de zaman zaman Türkiye'ye gelip gidiyorlarmış ticaret için. Varlıklı bir ayırlarmış. İmralı'da son zamanlarında iyi halde olduğu için İmralı'ya gelmiş. Ben de çok iyi halledim yani. Yokum gibi bir parça <gülüyor> Onun için ben de ekipleğine gönderdiler. Orada karşılaştık. O adam Arap, Arap çıkmış. Her zaman Türkçe elever. Çok iyi bir Türk. İhvanın üyelerinden, İhvanın tefsiratına geçmiş. Bazı konularda oturuyoruz, konuşuyoruz. Ben ona tevhid anlatıyorum. Dönüyor bakıyor. Ben ona şirk anlatıyorum. Ben dönü bakıyor. Benim arkadaş benim yazıdan bir parça oldu. Abi sen tevhid açmışsın dedi. Ben ona orada o yazının içeriğinde tevhid açarak konuşuyorum. Dönüp bakıyor. Ya diyorum sen nasıl ihvanın yesisin? sen bu anlamları bilmiyor musun? Arapçadaki tevhid kelimelerin, şirk kelimelerin, tevhid kelimelerin anlamlarını bilmiyor musun, din kelimelerin anlamlarını bilmiyor musun? Okumadınız bunları diyorum, ben onu anlatıyorum. Arapçada şöyle geçer, Arapçada böyle geçer, Arapçada şöyle geçer diye ben onu anlatıyorum. Bakıyor, ne yaptınız siz ya diyorum, bizim Kur'an bursları gibi birisi geldi, ezberletti, ezberletti, el silah verdi, öyle mi derdi? Bir şey bildiğin yok, dedim ya. E ben Arap'ım diyor zaten, okuyorum Kur'an'ı diyor. Kur'an da oradaki kavramları bilmiyorsun. Tartışıyoruz hasamla. Camimiz vardı orada oturuyuz konuşuyoruz. Bursa'da Cezayirli vardı. Tunuslu vardı. Kaçakçılıktan yakalanmışlar. Bizim koğuşun durmuyorlar. Bizim koğuş bahçesinin dibindeki karşı koğuştalar. Pencereden biz dışarı çıktığımız zaman pencereden konuşuyoruz onlarla. Konuşuyor. Arapça konuşuyor. Ayetleri konuşuyoruz. Bizim anladığımızı hiç anlamıyorlar. Yaşar Kaplan var. Ben varım. İkimiz bazen, ikimiz bazen konuşuyoruz. anlamıyorlar. Arapça konuşuyor. Değişmiş. Kendi kafalarından bir Arapçaları var. Kendi <gülüyor> kültürlerine göre, kendi şeylerine göre. Ben çeviri okuyorum. Demin biz bahsettim. Çeviricilerin anlayışlarını okuyoruz. Şu anda Türkiye'de yüzün üzerinde meali var. Şimdi ben bir gün bir yerde sohbet ederken dedik Kur'an'ın mealleri, Kur'an'ın meallerini yapan kişilerin mezheplerini, meşreplerini, tarikatlarının <gülüyor> programlısını yapıyor. Ne diyorsun sen ya dediler? Meal tarikatın kuranı nasıl mı yapar? Meşreb'in tarifin yapar? Meşreb'in parası yapar? Ya dedim, siz ben anlamıyorum. Ben diyorsun, mesela karşıyım diyorsun. Mesela birisi öyle diyor. Ben diyorsun, tarikada karşıyım diyorsun. Bir meali oluyorsun, oradan ayet okuyorsun. O meali çeviren kişi tarikatçı, bayağı sofu tarikatçı. Sen onun çevirdiği meali hangi anlayışa göre çevirdiğini zannediyorsun. Mesela Son zamanlardaki tutum ve davranışlarıyla Müslümanların tepkisini toplamayan Yaşar Nuri Öztürk'ün bundan 20 sene önce 15 sene önce meali kapış kapış okunuyordu. Örnek vereyim. Yaşar Nuri Öztürk uzman olduğu alan ne? Tasavvuf. Çevirdiğim mealin ağırlık anlayışı ne? Tasavvuf. Şimdi ben onun mealinden İslam'ı ne kadar öğrendim? Elmalı. Bak kapış kapış Almış, okuyoruz. Hangi ağırlıkta yazıyor? Mustafa Kemal emir vermiş yaz. Hatta ilk Cildinin, tersinin, ilk cildinin parasını, baskı parasını Mustafa Kemal veriyor. Hangi ağırlıkta yazıyor? Statıgol. Statı Görecek diyorsun yani. Düşünün. Dolayısıyla bir tek kaynak, bir tek meal bana gerçeği öğretmez. O zaman ben ne yapmam lazım? Araştırmam lazım. Sorgulamam lazım. Elime meal alıp da ben Kur'an'dan Resulullah'ı öğreniyorum iddiasında bulamam. Araştırmam lazım. Sorgulamam. Kafama takılanları sürekli konuşmam lazım. Başka meallere bakmam lazım. Başka tepsislere bakmam lazım, incelemem lazım. Tek kalırsam olmaz. O zaman bir çeviricinin mealinden giderek kendi muhakkeremle, kendi aklımla Kur'an'dan bir Rasul çıkarırım. O da benim Rasulüm olmaz. Yani benim Rasulüm olmaz derken Allah'ın bana öğrettiği Rasul olmaz. Mehmet Çoban'ın kafasında tasarılmadığı bir Rasul olur senin kafanda tasarladığın bir asıl olur. O zaman gerçeği öğrenmek için kapıyı açmak gerekir. Araştırma kapısından. İkincisi hadis okuyacağız. Bazıları diyor ki hadislerden öğreniniz E kardeşim yarısı uydurma ya. Ben şimdi attım yarısı diye belki sıkı inceleme gitsek %80'i uydurdum. Sonra insanlar izlediklerini söylemiş. Bizati hadislerin sekiz bin civarında ortalama hadis var. Hadislerin mantığına baktığınız zaman şöyle. Mesela Resulullah şöyle dedi bizatihi, Resulullah şöyle dedi diye başlayan hadisler bini geçmiyor. Yani birileri Resulullah'ın niyinde bulunmuş, sohbetinde bulunmuş. Bu sohbetten bir rivayet aktarıyor. Resulullah'ın sohbetinde bulunurken şöyle dedi diye başlayan bini geçmiyor. Hadislerin çoğu herhangi bir soru sorulmuş sahabeye daha sonra. Sahabe de demiş ki, diyor ki, ben diyor sizin bu dediğiniz konuda Resulullah'ı şöyle yaparken gördüm diyor. Daha önce hiç aklında değil. Soru soruluyor, sorunun karşında ben şöyle yaparken gördüm veya diyor ben diyor bir başka başından bu konuda şöyle bir olay işittim. O da Resulullah'tan işitmiş diyor. İlk ravi yok bu Bu tür hadisler en fazla gördük, duyduk şekilde. E bunlarla da kesin bir şey çıkmaz değil mi? Peki bunlar okumayacağız mı? Okuyacağız. Gerçeği bileceğiz yani. Mesela bir arkadaş vardı. nasıl bir çalış okumazdı. Ben ona dedim ki kardeşim ben benim vaktim olsa ben şu anda birçok çalışma yapıyorum. Çok çalışması yapıyorum. Yetişemiyorum. Benim vaktim olsa geçmişte okuduğum için biliyorum. Hadislerin içerisinde okudan güzel hadisler var ki müthiş. Bunları derleyeceğim toplayacağım bir kitap olarak çıkarırım yani. Bugün mesela işte batılı kaynaklar okuyoruz. Batılı fikir adamlar Onlardan güzel sözler çıkarıyoruz. Onlardan güzel şeyler çıkarıyoruz. E, o hadislerin içerisinde de var bir sürü Resulullah'tan gelen hadisler var. Onların içerisinde uydurma var diye böyle güzel şeyleri atlayamayız. Senin elin boş dedi. Sen yap bu işleri. Hatta şöyle dedi. unutulmuş sünnetler diye bir başlık attı. Hadisleri toplamaya başladı. Abi diyor şimdi arası <gülüyor> konuşuyoruz. 300 sayfayı buldu diyor. Yani naklettiği zaman veya anlattığı zaman mükemmel olan şeyler. Altından hadis sözünü kaldır herkesin Mükemmel dediği şeyler, sözler çıkıyor diye. Bu tür hadisler var. Ama durmalar da var. Şimdi buradan çıkmaz. Ne yapacak? Bu sefer Kur'an'la hadisleri beraber okuyacak. Bir de tarih var. Bir de tarihte Rasulullah anlatılıyor. Bir adam geldi, kendisine peygamberlik geldi, çağ değiştirdi. Bir devlet yokken Arabistan'da böyle imparatorluk kurdu. Şimdi şöyle dersek yanlış olur. Kardeşim, bu Rasuller bize örnek olacak mı? Evet. O zaman biz sadece Kur'an'ı okuyarak anlarız. Eksik olur. Sadece hadis okuyarak anlarız, eksik Tarihi okuyarak anlarız, eksik olur. Bizim için bu üç kaynaktan sadece tek kaynak en doğrusu. Ama önünde bir engel var, çeviricilerin hataları var. O zaman o çeviricilerin hatalarını aşmak için çok fazla meal okuyacağız. Farklı mealler okuyacağız. Farklı karşılaştırmalar yapacağız. Hadislerle destekleyeceğiz. Tarih olaylarla destekleyeceğiz. Aklımızı işin içine sokacağız. Duygusal davranmayacağız. Şimdi duygusallık önyargı getirir. Duygusal davrandığımız zaman yanlış kararlar veririz. Birisi altına hadis yazdı dediğimiz zaman o duygusal davrandığımız zaman ha, bu Rasulullah tarafından gelmişti doğru diyebilir miyiz? Diyemeyiz yani. Çünkü orada duygusallık yer. Veya açtım bir meali okuyorum. Okudum. Allah bak işte yazıyor böyle diyor. dediğim zaman duygusal davrandız. Bir meale göre Allah böyle diyor diyemeyiz. Çünkü o meal bir çeviri şöyle diyebiliriz Allah'ın şu ayetinden verilen çeviriye göre deriz. O zaman çeviri ifadesiyle meali ifadesiyle kullandığımız zaman buradaki bilgi kesin kes ayet değildir, değil mi? Şimdi hangimiz Kur'an meallerine kesin kes Kur'an'ın kendisi diyor var mı öyle bir şey? O zaman o anti parantezi koyacağız. O zaman elimizi alacağız, biraz bundan bakacağız. Bazı yerlerde arkadaşlar şöyle çalışma yapıyor. On kişi çalışma yapıyorsa. 10 kişi ayrı meal arıyor eline. Birisi okuyor. Birisi okuyor. Diğer 9 kişi dinliyor elindeki mealden. Takip, Takip ediyor. Tutuyorlarsa seslenmiyor. onu da. Mesela okuyor, okuyor, okuyor. Tutuyor. <gülüyor> Tutmuyorsa bendeki farklı yazıyor. Dur oradan bir başlayalım. Diyor, bendeki de farklı yazıyor. Hadi 3 farklı anlatımı, 3 farklı çevreyi başlığında tartışmıyor. Hangisi doğru? Tefsirlere müracaat ediyorlar. Sıkışıyorlar. Alo diyorlar. İnandıkları kişilere. Bilgisine, görgüsüne inandıkları kişiler var diyorlar. Yapabilir mi? Böylece gerçeği bulmaya çalışıyorlar. Ne yapmış oluyorlar? Duygusallıktan uzaklaşıyorlar. Duygusallıktan uzaklaşıp Allah'ın emrettiği gibi akıllı davranıyorlar. Tefekkür ediyorlar, akıllarını kullanıyorlar. İşte o zaman gerçek bulunmuş oluyor, yaklaşılmış oluyor. %100 gerçeği bulabilmek mümkün mü? Hayır. Gerçeğe daha çok yaklaşılmış oluyor. Ama bir başka bir şey anlatacağım ben size. Meallerde en çok hoşuma giden çeviri, bakın meallerde en çok hoşuma giden çeviri şudur. Akıl ediniz. Belki bilerek, belki bilmeyerek, meal yazan arkadaşlar bu çeviriyi yapıyorlar. Aklı kullanmak ile akıl etmek arasında fark var mıdır? Soruyorum. Olması var? Nedir? Akıl ediniz, aklınızı kullanırız değil mi? Bak bir aklı kullanmak var. Mesela ayeti şöyle çevirebilirdi. Ey insanlar aklınızı kullanınız. Ama ayet böyle çevrilmiyor. Ey insanlar akıl ediniz diyor. Akıl ediniz. Evet akıl ediniz. Akıl Aklı kullanınız demiyor. O gün herkes aklını kullanıyordu zaten. En akıllarından bir tanesi de Ebu Sufyan'dı. Mekke'nin göz mübeğiydi. Ondan daha zeki adam yoktu. Öyle tarif ediyorlar. Ebu Cehil, Andri Hişam, akılların en zirvesini taşıyan bir insandı. Muhammed çok zekiydi, Aklını çok iyi kullanan bir insandı. Allah o günkü topluma akıl ediniz derken aklınızı kullanın demiyor. Aklını zaten millet kullanıyordu. Kutperestler Resulullah'a karşı çıkarken, Ebu Cehil karşı çıkarken aklını kullanmadığı için mi hiç karşı çıkıyor? Kullanıyor. Aklını kullanarak karşı çıkıyor. Allah diyor ki akıl ediniz. Aslında ayette. Ve doğru çeviriyorlar. Tebrik ediyorum hepsini böyle huzurumuzda. Teşekkür ediyorum böyle çevirdikleri için. O menele ezanları neden? Çünkü akıl etmekle, aklı kullanmak arasında fark var. Kişi aklını kullanarak, ayetleri okuyarak bir sonuca varıyor. Bakın aklını kullanarak, sonuca varıyor. Ben diyor, bu ayetin üzerinde inceleme yaptım. Aklımı kullandım, mahkememi kullandım, bilgilerimi kullandım, görgümü kullandım, bir sonuca vardım. Allah diyor ki tamam, bir sonuca vardım. Akıl et, kesin değil o. Muhasebe mi? O kesin değil, senin aklınla bulduğun bir sonuç. Zam. Değil evet. mi? Zam. Şu anki kanaatım bu. Yarın bilgin değişebilir. Yarın görgün değişebilir. Yarın deliller değişebilir. Yeni bir sonuca ulaşabilirsin. Akıl et. Sakın bu hükmünü, bu anlayışını, bu vardığın sonucu kesin kabul etme. Kesin kabul edersen yanılırsın. Çünkü senin verdiğin sonuç kesin sonuç değil. Sadece o anki bilginle o anki mahkemeyle ulaştığın sonuç. Aklını kullandık bilgilerin kullandığın, kullandığın mahkemeni kullandığın bir sonuca vardığın bu sonuç kesindir. İşte biz Resulullah tınırken hem aklımızı kullanacağız hem de akıl edeceğiz. Vardığımız sonuçlar eksik olacaktır. Aklımızı kullandık, mahkememizi kullandık, araştırmamızı yaptık, hadisleri, ayetleri, tarihi inceledik, karşılaştırdık, sorduk, soruşturduk tatmin olmadık. Ama kanat ulaştık işte. Kanaatımız o gün. Uygulayacağımız kanatımız o gündür. Başka bir sonucumuz yoksa onu uygulayacağız. Ama daima kapıyı açık bıraktık antenleri. Akıl ettik. Çünkü Allah diyor ki akıl Vardığın sonuç eksik olabilir. Yanlış olabilir. Araştırmaya devam edin. Bir taraftan doğruyu yaparken, kendi doğrunu yaparken diğer taraftan daha başka doğru var mı bu konuda diye onları çalış. Durdurma. Durdunursan, işte bitti mahkeme akıl çalışmasını durdurursa insan ne olur? Aklını, muhakemesini ilahlaştırmış olur. Ben doğruyu buldum, doğru bu doğrudur der. Ben doğruyu buldum, doğru bu doğrudur dediği zaman gerçeği hükmetmiş olur. Allah diyor ki sen aklınla gerçeğe hükmedemezsin. gerçeği Rabbin hükmeder. Onun için senin hükmettiğin şey araştırmalarında bir zandan ibaret. Zan senin galip olduğun düşüncedir. O gerçek olmayabilir. Ona sakın gerçek den. Son sonuçta. den. Böyle Öyle demiyor mu ayetler? İşte onun için bu yolda Allah'ın Resullerini tanıma yolunda kalbimiz tatmin oluncaya kadar, aklımız tatmin oluncaya kadar yürüyeceğiz. Ayetler, hadisler, tarih araştıracağız, dinleyeceğiz, soracağız, en doğrusunu bulmaya çalışacağız. Varacağımız sonuçlar vardır. Kesin kanaat getirdiğimize inansak bile kesin demeyeceğiz. Ne De diyeceğiz? O bizim şu anki vardığımız sonuçtur, zannımızdır. Daha araştırmamızı kapatmayacağız. Devam edeceğiz. Yok olması meselesi Kalbimizin unutmayın olması, subidikatin, iddialatı denilen ıstırahi anlamda, hukuki anlamda, subit-i i, katli, -i denilen bir nasla veyahut da Âlimran suresinin 7. ayetinde bahsedilen muhkem bir ayetle kesinleşir. Bunun dışında kesinleşmez. İşte o zandır. Zanla hükmetmek, hükmettiğine zan demek, bu noktada kalbin mutmain olması demek zaten Allah katında yetiyor. Allah'ın orada yasak kıldığı şey sana o zanlını kesin kabul etmiyor. Diyor. Sen onu bildiğin müddetçe yürüyorsun. Durdurmuyorsun yani. Durdurmak şu demek. Mesela muhkem bir ayetle hükmedildi. Tartışmasız. Aklım karışıyor mu orada artık? Karışmıyor. Muhakemen karışıyor mu? Karışmıyor. Kesin bir hükümle hükmedildi. Ne oldu? Kapı kapandı. Değil mi? Muhkemle kapı kapandı. Kalbin tatmin oldu. Akıl etmem gerekiyor mu? Yok. kapanmış işte. Allah diyor ki, zanla hükmettiğin noktalarda kapıyı kapar. Açık tut. Gerisi gelebilir. Ama zanla, o anki zanla galip olduğun konuda kalbin tatmin. Yani ben yeteri kadar gücümün yettiğinde araştırdım. Şu anda sonucum bu. Yarın değişebilir ama şu anki bu. Oradaki tatmin o yani. Şimdi soruyorum. Kim Resulümüz Muhammed gibi Kur'an'ı anlamak, yaşamak istemez? Kim? İçimizden Resulümüz Muhammed gibi Kur'an'ı anlamak, yaşamak istemeyen var. Mı? Öyleyse o yolda baş koymamız lazım. Kim Resulümüz Muhammed'i, Allah'ın şereflendirdiği, nimetlendirdiği gibi Allah'ın bizi de şereflendirmesini, nimetlendirmesini istemez. O zaman layık olmak gerekiyor. Allah rasullerini belli bir şerefe nail kılıyor. Ben sizden razı oldum diyor değil mi? Bu bir şeref. Peki biz onlar için Allah'ın, ben onlardan razı oldum demesi gibi bizden de razı olabilmesi için, bu şerefe layık olabilmemiz için bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. O evet. zaman o yapmamız gereken şeylerin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Elalem Kutlu'nun öncelikle lazım işte. Evet. O Kutperest'in hakim olduğu coğrafyada bütün tartışmaları bitirerek koskoca bir imparatorluk kurdu. Tartışmaları bitirdi. Nasıl bitirdi? Bakınız çok basit. Mücadelesini verdi Mekke'de sonra Medine'de bazı gelişmeler oldu. Medine'de bazı gelişmeler oldu. Medeniler geldi dediler ki... ''Ya Resulullah, Medine'de biz seni konuk ederiz. Seni başımıza gider kılarız. Biz elhamdülillah orada güçlüyüz.'' dediler. Resulullah inandı, davet ettiler. ''Abbas inanmadı. Onu Medine'ye çağırır da başına bir iş getirirseniz elimizden kurtulamazsınız.'' dedi. ''Garanti veriyor musunuz?'' dedi. Değil mi amcası? Halbuki bunu söylerken amcasının rivayetlere göre daha Müslüman olmadığı söylenir. Daha Müslüman değil ama Resulullah'ın arkasında duruyor. O benim yeğenimdir diyor. Başına bir şey gelmesini istemem diyor. Eğer gelirse diyor başınıza dar ederiz diyor. Onlar ne diyor? Biz kendi canımız gibi, kendi ailemizi koruduğumuz gibi onu koruyacağız. Kellemiz gider, onu korumamız bitmez diyor. O manada söylüyorlar. Ben biraz değiştiyorum ya buydular için. karar veriyor, çıkıyor izin verirse diyor Allah giderim Allah tezirmeyi gidiyor. Geliyor Medine'ye. Medine'de tamam diyor Medine'de kral olacak. Yani Medine'nin kralı olacak. Ben bazen krallıyım da Müslümanlar diyor ya hocam kral deme. Niye? Krallık çok kötü bir iş, algıla sahibi diyor Ona işte o Resulullah devlet başkanı oldu dedi. E, başkan değil değişiyor mu yani işte o zaman kraldı yani. Medine'nin kralı oldu. Medine'de ilk yaptığı şey sayın. Elde ne var ne yok bileyim dedi yani. abi bir saydı 1500 Müslüman, 4000 Yahudi, 4500 Kupres var. Tabloy bak acayip bir tablo Toplumun %15'i Müslüman, %85'i Yahudilerden ve putperestlerden oluşuyor. Ne yaptı? Bir Medine vesikası imzalattı herkese. Medine Vesikası'nın özveri ne? Şu. Herkes dinini özgürce yaşayacak. Hiçbir kimse zulüm yapamayacak. Zulmü yapanın karşısında olacağız. Birbirimizi sayacağız, seveceğiz. Asla düşmanlık etmeyeceğiz. Birimizin dostu hepimizin dostudur. Birimizin düşmanı hepimizin düşmanıdır. Özet bu. Ayrıntısına girmiyorum. Yahudiler... Putperest Araplar ve Müslümanlar. Başımızda sensin ya Muhammed kral. Diler. Sana tabiriz dediler. Bu ilkelerle toplumsallaşmayı görüyor musunuz? Şimdi bizim algımızda yetti. bu. Bize göre şimdi. Onlar yavudiydi ya. Onlar putperestli müşrikti. Onlarla konuşulur mu? Onlarla bir araya gelir mi? Onlar yavudiydi. Hayatları boyunca Musa'ya, İsa'ya ihanet etmiş insanlar. Lanetli insanlar. Allah onları lanet etmiş. Gelir mi bir araya? Gelinmez. Resulullah'a bak gelmiş. Bu ilkelerle. Oturmuşlar, anlaşmışlar, devlet kurmuşlar. Birlik sağlamışlar. İlkeler belli. Herkes özgür. Birimizin düşmana, hepimizin düşmana, birimizin dostu, hepimizin dostluğu zulüm yok ortaya. Asla. Zulüm yapanın canına otlu kayacağız. Kuruluyor devlet yürüyorlar. Bu devlet Arabistan İmparatorluğu'na gidiyor. Çünkü bu imparatorluğu bu temele dayanıyor. Sevgi, saygı, birlik ve beraberliğini İhanet eden ceza görüyorlar. Uğuz Savaşı'nda Yahudilerden bir grup, Pendek Savaşı'nda Yahudilerden bir grup ihanet ediyor, cezalandırılıyor. Cezalandırılıyor yani ihanet etmeyenler devam ediyor ve bir kavram çıkıyor. Allah diyor ki, o bedevilerden bir grup geldiler ve dediler ki biz iman ettik. Onlar iman etmedi, onların kalbine henüz iman yerleşmedi. De ki onlara, Müslüman olduk değil, iman ettik demeyin, Allah Allah. İman etmeden <gülüyor> Müslüman olur mu? Şimdi soruyorum, imanet neden Müslüman olur mu? Olmuyormuş Olmuyormuştu bekleyelim. Yeni bir e Yeni bir kavram çıkıyor. Kendi Müslüman zannedenler kalıyor mı bu? Yok, onun için danatmıyor artık. Uzun çünkü onun karesi. Halinde tasvir olur mu acaba? yani. Müslüman iman. Bakın, İslam'ın üç tane kelime anlamı var. Üç tane. Dinin üç tane anlamı var. Ben Arapça anlamlarından bahsetmiyorum. Dinin üç tane anlamı var. Birincisi itikattaki anlamı. İtikattaki anlamı ne demek? Allah'ın inanç açısından koyduğu düzene iman etmek. Bakın Allah'ın inanç açısından koyduğu düzene iman etmek. İkincisi İslami anlamı var. Yani İslamı, Müslümanlık ilkelerine göre anlamı var. O da Allah'ın emrettiği şeriata tabi olmak. Üçüncüsü Toplumsal yapı itibariyle anlam var din. Yani toplumda oluşan bir düzene tabi olmak. Bu üç tarifin adı da İslam. İnançın İslamı, daha doğrusu İslamın inancı, İslamın hukuksal boyutu, İslamın düzensel boyutu. Şimdi bu arkadaşlar bedeviler, ister istemez açıklama zorunda kaldım. Bu arkadaşlar bedeviler. İslam'ın inansal boyutunda itigadi yapıda kalplerinde bir iman teşekkül etmedi. Ancak Müslümanlarla bir barış anlaşması içerisindelerdi. O 4500 putperest dedin ya dedim? 4500 putperestler içerisinden bir kısım geldi ve dediler ki biz size teslim olduk. Müslüman olduk. Bundan sonra putperestliğin yasalarına göre değil İslam'ın yasalarına göre yaşamak istiyordu. Allah da bu gerçeklerin üzerine vurdu. Dedi ki siz İslam'ın inanç kavramında bir inanca itikada sahip değilsiniz. İman o. İman etik demeyin. Ama siz İslam'ın yasalarına, kurallarına tabi oldunuz. İman etmeden Müslüman oldunuz. Teslim, Teslim oldunuz. Üzerinden ayet devam ediyor. Diyor ki anlolsun sizler Rabbinizin emirlerini yapmaya devam eder, kendinizi kötülükten korur. Rabbinizin emrettiği hayır yollarla hayır ederseniz iman etmediğiniz halde. Kalplerinde iman yok, inanç açısından kafirler. Ama şeriat olarak İslam'ın yasalarına uyuyorlar. Allah'ın haram kıldıklarını haram biliyorlar, Allah'ın helal kıldıklarını helal biliyorlar ve İslam'ın emirlerini yerine getiriyorlar. Kalplerinde iman yok. Diyor ki Allah, umulur ki Rabbinizden size bir hidayet gelirse, Yaptığınız bütün o güzel ameller hesabınıza artı olarak hazırlayacaktır. <gülüyor> Hayati adamları görüyor musunuz? Ne kadar? Evet, nasıl? Şimdi biz eğer toplumsallaşmaktan bahsediyorsak karşımıza bunlar çıkacak değil mi? Karşımıza çıkacak. İnsanlar çıkacak. Her zaman olacak. Çünkü insan unsuru bu. Müslümanlarla kavga etmeyecek olan, Müslümanlarla barış içinde yaşayacak olan insanlar çıkacak. İki, oturup anlaşacaksın. Beraber yaşıyorsun. Müslümanların uyguladıkları yasaları çok hoşuna gidecek. Ama henüz in Müslümanların inandığı gibi iman etmemiş olabilecekler. Diyecekler ki biz de bu yasalara uymak istiyoruz. Biz de Müslümanlar gibi yaşamak istiyoruz. Tartıyoruz imani bazda. İhtikat yok. Tam. Eksik. Peki bugüne versiyon yapalım bu ayeti. Müslümanlar gibi namaz kılıyorlar. Müslümanlar gibi oruç tutuyorlar. Müslümanlar gibi yaşamaya çalışıyorlar. Ama itikadi açıdan müşrik olmuşlar. Bildikleri yok. Kalplerine henüz iman yerleşmemiş. Var mı? Peki Allah o tür insanlar için ne diyor? Siz iman ettik demeyin. Bu yaptığınız hayırlı amelleri devam ettirin. Umulur ki kalbinize iman yerleşir. Ve bu yaptığınız ameller hayrınıza yazılır. Bu ayetten giderek diyor ki Müslümanlara, sili bakmayın onlara. Kucaklayın. Onların kalbine iman yerleşinceye kadar bekleyin. İman yerleşmesi onlarla sizin aranızdaki bir mesele değil. Rabbinizle onların arasındaki bir mesele. Nasıl bir şey? Ayetin çarpıcı yönü. Bu ayet hatırlıyorsunuz değil mi? Yerine uyuduğunu söylemem gerek yok. Resulullah kimleri, o toplumsal yapıyormuşturken kimleri, nefretleri, tarihsel ayrılıkları bir kenara itti. İtebilecek miyiz? Birliği, beraberliği, barışı, huzuru getirdi anlayış olarak. Geçmişteki olanlar geçmişte kaldı. Bütün söylem barışa, huzura yönelik oldu. Barışı korumak, huzuru korumak üzerine. Efendim aramızda kavga vardı. Kes bitti bunu, kapat. Efendim aramızda görüş ayrılığı var, kapat. Efendim aramızda işte tartışmalar var, ayrılıklar var, kapat. Nerede birlik bulacağız? Ayet geliyor. Aranızda birleştiğiniz kelimeler neyse orlardan başlayarak aranızdaki o kelimeler çoğaltı. Ayrılıkları gündeme getirmek değil, birleşiklikleri gündeme getirerek hayatınıza bakın. Kime diyor bunu? Kırk Hristiyanlar ve Müslümanlar hepsine birden söylüyor evet. ve Resulullah bunu uyguluyor. Kısaca bir konudan daha bahsedeceğim ondan sonra geçeceğim. Resulullah'ın iki tane yönü var. Birinci yönü devletin kurulmanın önceki yönü yani Mekke'de geçen yönü. İkinci yönü devletin kurulduğu yön, Medine yönü. Şimdi Resulullah'ın devletin kurulmadığı dönemdeki yönüne baktığımız zaman Resulullah orada, o günkü Mekke devletiyle siyasi boyutta hiçbir ilişki kurmuyor. Hatta onu davranı nefrede oluşan siyasi erken güce davet ediyorlar, yetki veriyorlar, liderlik veriyorlar, mevki makam veriyorlar, mal mülk veriyorlar, kadın veriyorlar. Diyor ki ben bunları istemiyorum. Ki. Hatta birisine geliyorlar, diyorlar ki bak Muhammed sen bir şeyler iddia ediyorsun, biz de bir şeyleri uyguluyoruz. Hangimizin uygulaması, hangimizin dini daha ise bunu test için bir yıl senin dininle idare ederlerim, bir yıl bizim dinimizle idare ederim. İkisinde sen uygula. Bak, ikisinde sen uygula. Hangisi iyi, ona karar verelim birlikte. Olmaz, lakin dini iftiriyedi. Neden? Önce Resul sonra hiç Allah kendi diniyle insanların kafalarından ürettikleri yalan yanlış dini ama mı? Allah aşkına yakışır mı? Yakışmaz. Allah diyor ki de onlara. Sizin dininiz size benim dinim bana de. Küp dini küp de. Asla böyle bir kıyaslamaya girme Haddin değil. Rabbinin diniyle kullandığını dini karşılaştırmaz. Kıyaslama dahi yapılamaz. Yapılabilir mi? Şimdi dese ki örnek yerim, Türkiye Cumhuriyeti dese ya bizim çıkardığımız yasalar var. Bu yasalarla Allah'ın emrettiği yasaların adaleti yönünden nasıl bir şey uygulanacak bir karşılaştırma yapalım, bir uygulama yapalım deseler Müslümanlar razı olur. Olmaz? Mı? Olmaz. Olmaz mı? Olmaz hiçbir şekilde. Olmaz mı? olmazsa olmaz. Önce Müslümanlar karşı ya kardeş Müslümanlar böyle bir karşılaştırma yapmadan bile biz Müslümanlar olarak bu küfür düzeninin yasalarını nasıl güzel uygularız diye yarışa girmişler. Sen hala da olmaz diyorsun da. Yarışa girmiş. Burak karşılaştırmayı. Biz Müslümanlar olarak bu küfür düzeninin yasalarını en adi nasıl uygularız diye yarışa girmiş. Sen olmaz diyorsun da. Kim Ben anlamadım. Nasıl oluyor olmaz? Hasara göre olmaz. Mıh. Hayır yani Müslümanların bugün yaşamış oldukları, denememiş oldukları mesela. Uzat eline, göre... şöyle öyle, teşekkürler. Olmaz, yarışa şey giremeyiz, bugün girmişler Müslüman diyenler ama olmaz, Allah Resulü bunu örnekliyor. Ne putperest Arapların dinini Muhammed, Mekke'nin reisi olarak uygular adaletini göstermek için o düzenle, ne de Allah'ın dinini Diğer dinler, Putperest dinler kıyaslamak için orada liderlik yapmaz. Böyle bir şey olamaz. İlke olarak olamaz. İşte bu ilkeyi kuruyor Olmaz diyor. Ama putperest halkı liderleriyle bu konuda mücadele verirken Allah Resulü ne yapıyor? Putperest halkla hiç ilişkisini koparmıyor. Onları kucaklıyor. Allah yardım edin diyor. Putperest Müslüman diye ayırıyor. Allah sahip çıkın diyor. Putperest Müslüman diye ayırmıyor. Allah iyi insan işleri sürdürün diyor, putperest Müslüman diye ayırmıyor. Değil mi? Hepsi var. aynı. aynı şey koyuyor. O gün putperestler, putperestlik dinin liderleri var, önderleri. Onlara aşırı derecede yardım edenler var. Bir de ortada sempatizanlar var. Onlara sempatizen. Bunun yanında pasifler var. Dinliyorlar, ortalıklıktan ne oluyor. Ondan başka bir de Müslümanları şöyle seyrediyorlar. Muhammed'i biliyorlar, ona güveniyorlar daha henüz putperestliği terk etmemişler ama Müslümanlara sempati besliyorlar. Gönüllerinden diyorlar ki Muhammed Galip gelse ve onlarla mücadelede rahat etsek. Böylece putperestler bu sınıflara ayırıyor toplumsal bazda. Onun için Allah ayetlerini bu inceliklerle gönderiyor. Onların arasında size sempati duyanlar var. Onların arasında putperest müşrik liderlerine destek vermeyenler var. Siz mücadelenizi onlarla yapmayın, siz mücadelenizi putperes önderlerle yapın. Onları asla muhatap almayın. Ayetler böyle geliyor, gözle. Evet. Tersine onlara muhatap almayı ayrı bir noktaya koyun, onlara muhatap almayın ama onlara da sürekli sahip çıkın. Tarafsız olanlara sahip çıkın, sempatisi olanlara sahip çıkın. Böylece <gülüyor> ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Zaten önderler 5-6 <gülüyor> kişi, onlara yardakçılık yapanlar 8-10 kişi, 15 kişi. Geri kalıyor halk Mekke'de. Zaten 10.000 nüfuslu bir şehir. 5-6 tane lider var, 10.000 nüfus işte. bu da kaç nüfus? Eynesli lider 8 7 -8. 7 8 işte, aynı. Mekke neyse, Eynesli bu. Eynesli'yi yönetenler 5-6 kişi var. Değişik aşiretlerden, değişik ailelerden gelen. Bir de onların böyle sık yandakçıları var. Ama halkın çoğunluğu suskun. Aynı Eynesli. Evet. Ve bazıları da Müslümanlar sempati ediyor ama onlardan yana olamıyor açıkça, çekintiler var. Biz Müslümanları seviyoruz, onlardan yanayız diyorlar ama söyleyemiyorlar. Ama Allah biliyor kalplerini ve Müslümanlara diyor ki Allah ortada olanlara bir şey demeyin, sahip çıkın. İçlerinde sempatisi olanlar var, sahip çıkın, size açıkça düşmanlık edenlere karşı da mücadele edin diyor. Ama bu mücadele insani olsun, böyle hakaret yok, küfür yok, gagap takmak yok. Alay almak yok, şiddet kullanmak yok diyor. Bu çizgiyi sürdürüyor. Bu çizginin arkasından ne geliyor? Mücadele ve devlet geliyor. Devlette de biraz önce anlattı. Halk yapı oluşturuluyor ve oradan imparatorluk Her iki dönemde, Mekke ve Medine döneminde, Müslümanların ortak bildiği şeyler var. Nedir onlar? Bir, hidayet Allah'ın elindedir, karışmıyorlar. Kim hidayet etti, kim etmedi, ben etmedi, karışmıyorlar anlatıyorlar, açıklıyorlar Allah'ın dinini ve delillerini serbest bakıyorlar. Hidayet Allah'ın elindedir, biz karışıklıyoruz. <gülüyor> i̇ktidar nimeti Allah'ın elindedir. İktidar olacağız illaki diye zıp zıp zıplamıyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Hedef iktidar koymuyorlar. Siz Resulullah'ın Mekke döneminde hedef iktidar olarak koyduğunu gördünüz mü? Hayır. Tam tersine iktidar veriyor tepiyor. Neden? Çünkü şartlı geliyorlar. Müslümanın önüne şartlı iktidar konamaz. Pazartı yok. Müslüman iktidar olur. Allah'ın milletini verir, iktidar olur. Şartı yoktur. Zafer Allah'ın elindedir, karışmıyorlar. Yani biz bazı çalışmalar yapıyoruz, zafere ulaşacağız. Mutlaka zafer ulaşmamız lazım. Böyle bir iktidaları yok. Başarı Allah'ın elindedir, karışmıyorlar. Ve kimseyi hesaba çekmiyorlar. Bakın hiç kimseyi. Sadece ayetler hesaba çekiyor. Allah'a sabır. Müslümanlar ne Resul ne de Müslümanlar kimseyi sabır çekmiyor. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, sen şunu yaptın, sen bunu yaptın diye sabır çekmiyor. Hesap Allah'ındır diyor. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Biz bugün ne yapıyoruz? Hidayet Allah'ın elindedir. Biz hidayete karşıyor muyuz? Evet. İctidar Allah'ın elindedir. İctidar diye zıp zıp sızlıyor muyuz? Zafer Allah'ın elindedir. Her şey yaptığımız bir zafer bekliyoruz mu? Başarı Allah'ın ilindedir. Mutlaka her yaptığımızda bir başarı bekliyor muyuz? Peki insanlara hesaba çekiyor muyuz? Evet, e, o zaman yeniden bir dizayr gerekiyor. Ciddi bir şekilde. Yeniden kendimizi dizayr etmemiz gerekiyor. Aksa de vay halimize. Hocam bayağı saattir. Ben de tam bitirdiydim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne teva tevafuk yani, bu ne tesadüf böyle, oh! Ben de bak sayfa son. <gülüyor> sayfa sona geldim, bak sayfanın da sonunun sonuna geldim. Dönüp de diyecektim ki arkadaşlar sunamam burada bitti, sabrımızı taşırdım. Kusura bakmayın, bu kadar sabırla dinlediğiniz için benim yaptığım bu zulme karşı hakkınızı helal edin. Ben Dün de arkadaşlarla sohbet ederken eder dedim adım Mehmet Çoban. Mehmet Çobanların çenesi düşük olur. <gülüyor> ona, ona göre bir daha çağıracaksak <gülüyor> onu da çağırın. Hocam, yani ben de güzel gider. Biz <gülüyor> de aynı çobanlar da aynı. Evet. Dün de ondan bahsetti arkadaşlar. Ben dedim zaten çenesi düşük biriyim. Onun için hakkınızı helal edin diyeceğim <gülüyor> aklınıza sığınarak <gülüyor> beni dinlediğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Bir faydası olduysa Rabbime şükrederim.